Bunu şunun için söylüyorum. Öğle namazı halka sorsanız kaç rekat deseniz size 10 rekat diyecektir. Ve şöyle izah edecektir. Dördü sünnet ilk sünneti, dördü farzı, ikisi son sünneti 10 rekat diyecektir. Bu bilgi yanlış mı? Doğru. Ama öğle namazı daha ilmi olanı nedir? Öğle namazı 4 rekatlıdır. Farzdır. Sonra diyeceksin bundan sonra ne diyeceksin? 4 rekat ilk sünneti vardır. Sünneti müekkettir. İki rekat son sünneti vardır. Bu öbürüne göre daha ilmidir. Ama öbürü daha teslimiyetli, daha bütünü alan bir yapıdır. Dolayısıyla bunu şunun için söylüyorum. Öğlenin vakti girdiğinde, öklenin vakti ne zaman gir diyordu, giriyordu? Güneş artık batı tarafa geçti. Gölgeler artık doğu tarafa doğru düşmeye başladı. Orta hattan doğuya doğru. Buna ne diyorduk biz? Zeval vakti diyorduk. Zeval vaktinde ne olur? Öğlenin vakti girer. Dolayısıyla ezanı Muhammedi okunur. Bunun ezanı sabah namazının ezanından farklıdır. Ne farkı vardır? Uyandıran bölüm yok. Dolayısıyla es-salatu khayru minen nevm bölümü yok. Allahü Ekber, Allahü Ekber, Allahü Ekber, Allah, ilahe illa Allah. Eshhedu Salah, Salah, La Allah. bu tevhidin. Ve İslam'ın şiarıdır, asırlar boyu nice ufukları dolduran sadadır. Hani bir şey var, hiçbir şey kaybolmaz deniyor, sesler de kaybolmadığı söyleniyor. Herhalde tarih boyunca semayı dolduran sesleri toplasanız, dünya kadar yani ne kadar eder Allah biliyor. Ama Allah'ım da olsun ne kadar ufuk genişlerse, ne kadar ezanı Muhammedi semayı doldursa o kadar güzel. Bu güzellikler inşallah çok daha fazlasıyla... Çok daha coşkuyla birlikte yaşarız. Ve emeğimiz, gayretimiz geçer inşallah. Ezan-ı Muhammedi okundu. Arkasından ne yapıyoruz? Dört rekat ikindinin sünnetini kılıyoruz. Nasıl kılınacağını paylaştık. Yani Sünnet bittikten sonra ne yapılıyor? Kamet getirilir. Kameti paylaştık. Arkasından kamet getirilir. Yalnız ülkemizde bir uygulama var. Ne var? Sünnetten sonra camilerde genellikle ne okunur? İhlas okunuyor. Şimdi biraz değişti ama bizim çocukluğumuz devresinde sadece ihlas okunurdu. Üç ihlas okunurdu. Onun arkasından bitince insanlar Fatih okuyunca kamet için kaya kalkarlardı. Bu önceki devirlerde yok. Ama bu güzel bir uygulama. Yani her sonradan çıkan uygulama ille kötü bir uygulama değildir. Nedir? Bu aynı zamanda insanlar hani camiye peyder pey geliyorlar ya yani geliyor insanlar ezandan sonra sünnete kalkıyorlar. İşte birkaç dakika sonra birkaç dakika sonra birisi geliyor. İnsanlar namazı kıladığında belli bir vakit müezzin ihlası okumaya başlayınca namaz kılanlar da yeni gelenler de ne anlıyorlar? Bu ihlaslar bitince namaza durulacak. Dolayısıyla kendisini buna göre ayarlıyorlar. Namaza başlayacaksa ona göre başlıyor. Ona göre ihlas sona doğru gelmişse namaza başlamıyor, kamet gerçecik arkasından namaza iştirak etsin diye. Onu temin için, bu aradaki da doldurmak için okunan bir şeydir. Bu yapısı itibariyle, niyeti itibariyle de güzeldir. Ama bu ilk devirlerde var mı sorusunun cevabı? Hayır. 1-2 yıl evvel Makedonya'ya gitmiştim. Caminin içerisinde kendimi Türkiye'de zannettim. Çünkü aynı şey onlarda var. Yani o makamıyla okuyuş şekliyle ve ihlaslarıyla aynı şeyi or orada yaşadık. Bunlar bittikten sonra ne olur? Kamet getirilir. Kametin arkasından saflar bağlanır. İmam öğle namazının farzına niyet eder. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya ve bana tabi olanlara imam olmaya der. Arapça olarak niyetü an salat Bu şekilde niyet edilir. Öğle namazına. Öğle namazının farzına niyeti böyledir. Sonra o Allahu ekber der. Cemaat de Allahu ekber der. Cemaatle imam birlikte Sübhanikeyi okurlar. Sübhaneke'yi okuduktan sonra cemaat susar. İmam içinden, buna ne diyoruz? Hafi diyoruz. İmam içinden, Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim der. Fatiha ve sure okur. Veya ayetler okur. Tamam. Kıraatı bittikten sonra Allahu Ekber der. Yüksek sesle rükuya gidilir. Cemaatte Allahu Ekber diyerek rükuya gider. Rükûde üç defa Subhan Rabbiyel Azim denilir. İmam Semi Allahu limen Hamide diyerek kalkar. Cemaat de Rabbena lekel hamd diyerek tamamlar. Tamamen doğrulduklarında İmam Allahu Ekber der secdeye gider. Cemaat de secdeye gider. Secde 3 üç defa Subhan Rabbiyel A'la kemaliyle denilir. Sonra Allahu Ekber denilir birlikte oturulur. Allahu Ekber denir cemaati takiben imam yeniden secdeye gider. Secdelerin nasıl yapılacağını paylaşmıştık. Secdeler bitince Allahu Ekberler ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta Fatiha, Dammu sure imam İmam yine hafi olarak okur. İmamın gündüz namazlarında bu ve öğle ikindi namazında hafi olarak okuması nedir? Hükmen vaciptir. Açık olarak okuması bu açıdan doğru değildir, vacibin terkidir. Bu aynı zamanda nedir? Arafat'taki cem edilen namazı da böyledir. Aksini gördüğüm gördüğüm de oldu. Vaciptir. Vaciptir. Bu Arafat'ta cem edilen namazlarda da böyledir. Cehri okuyanı gördüm Arafat'ta da onun için söylüyorum birazdan. Cuma namazı hariç. Cuma ve bayram namazları açıktır, celidir, cehridir. Ama normalde öğle ikindi namazı nerede nasıl kılınırsa kılınsın nedir? Bu namazlar hafidirler. Yani imam burada Fatiha'yı ve sureleri gizli olarak okur. Tamam. İkinci defa secdeye gittikten sonra Allahu Ekber der imam ve cemaat oturur. Bu oturuş ne demiştik? İlk kadedir ve vaciptir. İmam ve cemaat birlikte tahiyyat ve teşehhüde okurlar. Bittikten sonra Allahu Ekber der İmam üçüncü rekata kalkar, cemaatta kalkar. İmam Fatiha'yı okur, rükûya gider, cemaatte birlikte gider. Aynı şekilde dördüncü rekatta da imam yine sadece fatih yi okur, cemaat bekler. Dolayısıyla rükû yine birlikte rükûya giderler secdeleri yaparlar. Dördüncü rekattan sonra birlikte oturulur. İmam da cemaat de ne yapar? Tahiyyat teşehhüt okur. Allahümme salli, Allahümme barik okur. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete hasenete ve kina azaben nar Rabbena fil ve valideyye velil müminine yevme yakumul hesab gibi namazın ruhuna uygun demiştik. Duaları okurlar. Arkasından imam selamu aleyküm ve rahmetullah yasağa selam verir. Cemaatle selam verir. Sola selam verir. Aynı şekilde cemaatle selam verir. Şafiilerin iki selamdan sonra selam vereceklerini onlardaki bu kanaatin hakim olduğunu söylemiştik. Kılınması bu şekilde. Kılınması zor değil. Zaten biliyorduk, paylaşmıştık. Evet. Şafiiler de okur, bizde yok. Hanefiler de yok. Tekrar ediyorum, İmam Şafi'ı rahmetullahi aleyh. neye göre hareket ediyor diyor? La salate lıman lem yıkra bfatiate el kitab hadisine binaen Yani fati okumayanın namazı yoktur a binaen fatiyanın okulmasının gerektiğini söylüyor. Anlaşıldı? Ebu Hanife rahimallah, kıraat el İmam, kıraat İmamın kıraatı cemaatin kıraatadır diye bir hadis-i şerif var. Ona dayanarak imam kıraatla bulundukça cemaat bulunmaz ama dualar bölümünde cemaatle dua eder. Şeklinde de. Tamam. Şimdi sonradan gelip dört rekatli bir namaza yetişen insan nasıl kılacak onu paylaşıyoruz. Belki bilgimizin asıl bilgi edilmemiz gereken nokta budur. Sabah namazı ile ilgili olarak bir cümle söylemiştik. Bir rekatın rikosuna yetişen insan, rikoda imamla beraber bulunan insan o rekata yetişmiş sayılır demiştik. Tamam. Dolayısıyla bir insan birinci rekatın rikosuna kadar yetişmişse namaza başından yetişmiş gibi muamele görür, selamı da imamıyla ile beraber verir. Bunu anladık. Tamam. Birinci rekatı kaçırdık. ikinci rekata yetiştik. Bu arada yine bir şey söyleyeyim. Nereden yetişmiş isek oradan başlamak doğrudur. Yani birinci rekatta rükuya yetişemedik ama insanlar secdeye gitmişti. Kalksınlar da ben o zaman uyuyayım demeyiniz. Niyet dediniz, tekbir getiriniz, sonra cemaatle birlikte secdeye gidiniz. Fazla secde yapmanın, cemaatle fazla bulunmanın ecrini alırsınız. Şimdi iki tane secdeye gideceğim. İkisi de boşa gidecek demeyiniz. Karlı çıkmazsınız. Öbürü daha kârlı bilesiniz. Tamam. Secdelere gittik. Da dolayısıyla ne oldu? İkinci rekata uyduk. Biz bir rekat kaçırdık. İmam bitirince, onlarla namazı bitirince onlarla beraber oturduk. Biz tahiyyat ve teşehüdü okuduk, bekledik. Onlar salavatları okudular. Duaları okudular. İmam sağ selam verdi. Sola selam verirken Allahu Ekber diyoruz ve ayağa kalkıyoruz. Tamam. Kendi kendimize Sübhane'yi okuyoruz. Eudü Besmele çekiyoruz. Fatiha okuyoruz. Arkasından sure okuyoruz. Arkasından Rüku Allahu Ekber diyerek Rüku'ya gidiyoruz. Peşinden secdere gidiyoruz. Arkasından oturuyoruz. Bizim için kayda ahir asıl budur. Dolay dolayısıyla ne yapıyoruz? Tahiyyat, teşehüd, salavat ve duaları yaparak selamımızı veriyoruz. Anlaşıldı? Biz imamla bu durumda bir rekat kaçırmış idik. O bir rekatı böylece tamamlıyoruz. Buna ne denir? Yetişemeyen, rekat kaçıran insana mesbuk denir demiştik. Tamam mı? Dolayısıyla mesbuk olan insan, rekatta kendisi geçilen insan, rekat terk eden, yetişemeyen insan ne yapar? Yetişemediği rekatını tamamlar. Bu o kadar zor değil. İki rekat kaçırmak da zor değil. Diyelim ki biz iki rekata yetişemedik. Üçüncü rekata yetiştik veya oturuş sırasında yetiştik. Bunun manası ne demektir? Biz iki rekatı kılamadık demektir. Aynı şekilde imam sağa selam verip sola selam verirken Allahu Ekber diyoruz ayağa kalkıyoruz. Tamam. Sübhaneke, Fatiha, Sure, Rüku ve secdeler. Sonra Allahu Ekber diyor kalkıyoruz. Yine aynı şekilde Fatiha, Sure, Allahu Ekber rükû, secde. Arkasından oturuyoruz. Tahiyyette şehit, salavat ve duaları okuyarak selam veriyoruz. Yani, imamdan sonra kalkarak iki rekatı nasıl kendi başımıza kılıyorsak aynı şekilde kılıyoruz. Ayrıca cemaate katılmış olmanın da belli oranda ecrini alıyoruz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanların koşarak, namaza gelmelerine uygun görmemiştir. Sekinetle, vakarla yürüyün, namaza nerede yetişirseniz onu kılın, yetişemediğiniz bölümünü tamamlayın, demiştir. Dolayısıyla, ben rekat kaçırmayayım diye iyi duyguyla insan koşar, bir önceden, ama Efendimiz, bunun iyi olmadığını, vakar zedeleyici olduğunu, dolayısıyla size sikinitle, vakarla namaza gelinmesinin daha doğru olduğunu, kalanın da tamamlamanın daha doğru olduğunu o üslubuyla bize bildirmiştir ve bize nasıl tamamlanacağını öğretmiştir. Böylece kalkıyoruz, iki rekat kılarak ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz. Bu da zor değil. Tamam. Bunda kafa karışıklığı yok zannediyorum. Varsa yine sorun. Evet. Biz üçüncü rekata yetişemedik de Dördüncü rekata yetiştik. Bu biraz diğerlerine göre izah edilmesi gereken. Yani biz vardığımızda imamla ancak bir rekat kılabildik. Tamam. Dördüncü rekata yetişenlerin diğer ifadeyle üç rekatı kaçıranların durumu nedir? Veya nasıl tamamlayacaklardır? Sorusunun cevabı şudur. Yine aynı şekilde oturduktan sonra İmam sağa selam verip sola selam verirken Allahu Ekber der ayağa kalkarız. Sübhaneke Fatiha Sure Allahu Ekber rükû sonra secdeler. Secdelere gittikten sonra Allahu Ekber der otururuz. Anlaşıldı? Bir rekat kılara otururuz. Bu nedir? İmamla biz bir rekat kıldık ya bu bir rekatı da kılır, onu bir ikileştiririz. Anlaşıldı? Otururuz. Tahiyyat ve teşehhudu okuduktan sonra Allahu Ekber der, ayağa kalkarız. Bu rekatta Fatiha'yı okuruz. Sureyi okuruz. Allahu Ekber der, rükû ve secdere gideriz. Allahu Ekber der, ayağa kalkarız. Tamam. Ayağa kalktık. Bunda sadece Fatiha'yı okuruz rükû ve secdelere gideriz. Arkasından tahiyye, teşehhüd, salavat ve dualar selam veririz. Evet. Üçüncü rekatta fatiha Sur'e okunuyor. Çünkü biz imamla kıldığımızda da okuma okunmadı. Anlaşıldı? İmamla biz nasıl bir rekat kıldık? Fatiha'nın okunduğu damm Sure'nin okunmadığı bir rekat kıldık. Ama biz başladığımızda bir taraftan hem baştan başlıyor gibi başlayacağız. Sübhaneke ile arkasından Fatiha ve damm ile ama öbür taraftan imamla kıldığımızı ikiye tamamlayarak yola devam edeceğiz. Anlaşıldı? Tekrar ediyorum şeyi. Tekrar ediyorum. İmamla bir rekat kıldık. Onda sadece Fatiha vardı. Tamam mı? İmam sağa selam verdi, sola selam verirken kalktık. Sübhaneke, Fatiha, dam Sure. Okuduk, rükû ve secdere gittik, oturduk. Tekrar ediyorum, neden oturduk? İmamla bir rekat kılmıştık, bir rekat daha kıldık, ikileştirdik. Rakam olarak ikileştiriyoruz ama kıraatta baştan başlamış gibi davranıyoruz. Tahiyyata oturduk. Tahiyyat ve teşehhütten sonra Allahu Ekber dedik. Kalktık. Fatiha okuduk. damma suğur'u okuduk. Rüku ve secdere gittik. Allahu Ekber dedik. Kalktık. Sadece Fatiha okuduk. Rüku ve secdere gittik. Oturduk. Dualarımızı okuduk. Ve selam verdik. Tamam. Bu öbürlerinden biraz farklıca oturaklaştı inşallah. Tamam dördüncü rekata da yetişemedik otururken yetiştik. Bu kolay. İmam selam verdikten sonra kalkacaksın, baştan kılıyormuş gibi kılacaksın. Gay gayet kolay. Fatiha adam musur, Fatiha adam musur son iki rekatta sadece Fatiha. Cemaat Buyur. Cemaat cevabı alacaksın. Evet. Ama cemaat sevabı derken açık gözlüğü hem sonuna yetişip hem bütün sevabı almak yok. İlk imamla iftidah başlayanın sece daha fazladır. Bir bilesiniz. İlk kere sevap açısından mı? Anlattık onu. <gülüyor> anlattık onu. Yani anlattık onu. Yani imamla iki kadar yetiştik yani e, ne hangi rekatlara yetişmiş oluruz? Fatihanın okunmadı rekatlar Fatihanın diyorum. bu sonra okunmadı reketler dedi Kalkacağız. Fatih adam, bu sonra, Fatih adam, danma sonra. Yani onlarla beraber oturduk. İki rekat tamamlandığı için ne, ne yapacağız? Kalkacağız. İki rekatı peş peşe kılacağız. Tamam? İlk önce öyle geldik. Şimdi ikindi namazı niyetin haricinde ne gibi kılınır? Aynen öyle namazı gibi kılınır. Sonradan cemaate iştirak açısından da aynı şeyler geçerlidir. Evet. Dolayısıyla akşam namazına geçeceğiz. Geçmeden ve soru var. Şimdi bu konuda şöyle var. Sübhaneke'yi burada okur sonra okumaz anlayışı var. İmam içindense, imam dışındansa okumaması doğru olandır. İmam cehri okuyorsa dışından ama imam diyelim ki geç vardık biz. İmam namaza başlamıştı. İmam içinden okuyorsa biz de Sübhane'yi okuyup devam ediyoruz. Ama birinci rekata yetişmemişsek ona da söyleyen var. Kalktığımız rekatta okuruz. Dolayısıyla burada okumaya yani birisinde okumuşsak öbüründe okumayacağız. Tamam Doğru olan şeydir. Yani İmam Cehri okuyor ise sükut ederek beklemektir. Daha sonra okumaktır. Tamam. Gizli okursa ok okunabilir. Tamam. Tamam. Son rekata yetiştiğimiz zaman yani bütün onların Mesela son rekata yetiştiğimiz zaman bu Ekseri ilim ehli son rekatı e, ikiye tamamlama kanaatindedir. Yani iki, e, e, yok şöyle diyeyim. İmamla bir rekat kılındı, kılındı ya bir rekat daha kılarak onu ikiye tamamlamak sonrakileri ikiye iki olarak kılmaktır. Sıfırdan başlıyor gibi kılma kılmayı söyleyen var azınlık. Hanefilerde hiç yok neredeyse. Diğer mezheplerin içerisinde farklı görüşler var. Böyle. <gülüyor> Sinet sinetle farkı farklı, farklı. tam. Bundan ikinci namazının yani şu kılma şeklimizden ve sonradan uyma şeklinden farkı sadece niyettedir. Başka bir farkı yok. Tamam. Akşam namazı. Akşam namazını kılarken, ilk önce nasıl kılıyoruz? Yani ikindiye de niyet edeyim. Neveytü en usalliye lillahi ta'ala salatel asri deniyor. Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının farzını kılmaya diyoruz. Tabi yani imama uymuşsak imama edaya da niyet ediyoruz. Uymuyor. Şimdi akşam namazında da aynı şekilde nevaytu en usalliye lillahi teala salatel maghrib. İki, e, akşam namazının adı nedir? Maghrib'tir. Salatul maghrib'tir. Öğle niyet ediyoruz. Tabi imam, imam olarak cemaatle cemaat olarak niyet ediyor. Kamet getirildi. Kamet getirildi. Akşam namazına uyduk. Akşam namazında imam ne, ne yapıyor? Ee, herkes süphaneyi okuduktan sonra imam da içinden eûzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra elhamdülillahi rabbil alemin diye cehri okuyor tamam? herkese duyuracak şekilde okuyor bittikten sonra cemaat amin diyor hanefilere göre bu amin içten denilir hanbelilere ve Şafiililere göre bu amin cehri denilir Anlaşıldı. Evet. Amin denildikten sonra imam ne yapar? Arkasından damusuriyi yine cehri olarak okur. İmam sureyi okudu, bitirdi cemaat dinler. Eğer Şafi ise Fatih okuduktan sonra ne yapar arada cemaatin de okuyacağı bir zaman dilimi bırakır. Yani Fatih okur, sükut eder, cemaatle Fatih okuyacak kadar bir aralık bırakır, sonra neye intikal eder? Dam-ı sure okuyuşa intikal eder. Dam-ı Suri'yi de okuduktan sonra Allahu Ekber der, rüküye ve secdelere gider. Tamam. Kalkar ikinci rekatta yine Fatihayı cehri olarak okur, arkasından Dam-ı sure okur. Allahu Ekber der, rükû ve secdelere gider. Rükû ve secdelere yapıldıktan sonra Allahu Ekber derler, oturur. İmam ve cemaat oturur. Tahiyyat, teşehüd okunur. İmam da okur, cemaat de okur. Allahu Ekber der, üçüncü rekata kalkılır. Üçüncü rekatta Fatiha gizli, hafi okunur. Anlaşıldı? İlk iki rekatında cehri üçüncü rekatta hafi okunur. Fatiha bittikten sonra rüku ve secdeler yapılır ve tekrar oturulur. Anlaşıldı? Tahiyyat, teşehüd, salavat ve dualar okunur. Ve esselamu aleyküm ve rahmetullah esselamu aleyküm ve rahmetullah diye selam verilir. Anlaşıldı? Tekrar ediyorum şeyi. Birinci ve ikinci rekatlarda Fatiha ve damm sure ayet-i kerimeler cehri okunurlar. Diyerler bunun farkı sabah namazında olduğu gibi cehri okuyuştur. Öğle namazından ikindiden farkı budur. Artı bir üçüncü rekatı vardır ve üçüncü rekatta Fatiha hafiy olarak okunur. Bitti. Daha sonra kalkılır. Bittikten sonra süzdeti kılınır. Akşam namazının sünneti güçlü sünnetlerdendir. Şimdi akşam namazının birinci rekatına yetişemeyen insan ne yapar? Aynen birinci rekata ikindirin sabahın yetişemeyen insanı gibi kılar. Yani imam sağa selam verip sola selam verince Allah'u hukbar diyerek ayağa kalkar. Sübhaneke, Fatiha ve Sure'yi okur. Tamam mı? Allahu Ekberler rükuya gider, secdelerini yapar, oturur, tahiyyat, teşehit, salavat ve duaları okuyarak selam verir. Aynen, fark yok. Karışıklık da yok. Tamam, anlaşılmayan da yok inşallah. Pekala, iki rekat yetişemezse, iki rekat kaçırırsa ne olacak? Bunun manası imamla beraber bir rekat kıldı demektir. İki rekat kaçırdı demek, bu üç rekatlı de bir demez. İmamla beraber o bir rekatı kılar. Arkasından oturur. İmam sağa selam verip sola selam verirken Allahu ekber der, ayağa kalkar. Sübhaneke, Fatiha, Sure'yi okur. Allahu ekber der, secdeleri, rükûları, secdeleri yapar ve arkasından oturur. Tamam. Yine aynı kaydedir. İmamla kıldığı o bir rekata ne olacak? İkiye tamamlanacak. Yani bir başka ifadeyle söyleyeyim. Özellikle Hanefilerde namazın ilk bölümü tek olmaz. Son tek olabilir. Akşam namazında olduğu gibi son tek olabilir ama ilk rekata tek olmaz. Dolayısıyla imamla kıldığını ikiye tamamlar böylece. Sonra kalkar. Bir rekat daha Fatiha ve Dammu sureyle okur. Rükuya, secdelere gider tahiyyat, teşehud, salavat ve dualar okuyarak selam verir. Bir daha tekrar edeceğim bunu. Tekrar ediyorum. İmanla beraber bir rekat kılmıştı. Anlaşıldı. Kalkarak bir rekat daha kılar. Fatiha ve Dammu sure okuyarak sonra oturur. Sonra kalkar, bir rekat daha kılar. Fatiha ve Dammu sureli olarak. Anlaşıldı. Böylece 3 rekatı da tek tek kılmış gibi olur. Her birinin arasında oturur. İmamla kıldı, oturdu. Kendi kıldı, oturdu. Kalktı öbürüne kıldı, yine oturdu. Yani 3 rekatle namazda 3 kere oturmuş olur. Her rekatin arasında oturmuş olur. Bundan dahası var. Nasıl dahası var? İmama vardı. İmam 2 rekatı kılmıştı. Oturken yetişti. Anlaşıldı ikinci rekattan sonra oturken yetişti. Allahu Ekber dedi o da oturdu. İmanla beraber tahiyyette şehit okudu. Kalktı. Bir rekat kıldı yine oturdu. Yine imamla beraber. Oturdu. İmam selam verdi bu kalktı. Bir rekat kıldı. Yine oturdu. Arkasından kalktı. Bir rekat kıldı. Yine oturdu. Yani üç rekatli namazda dört kere oturmuş olur. Hem namazı doğru kılıyor hem de kuot sayısı kıyam sayısından fazla bir tek akşam namazında böyle oluyor. Takılıyorum zaman zaman işte bulmacalardan bir tanesi. Hangi namaz hem doğru kılıyor hem de kuot sayısı kıyam sayısından daha fazladır sorusunun cevabı budur. Oturdu, kalktı, imamla kıldı, oturdu, kalktı, oturdu, kalktı, oturdu. Yani üç rekat kılıyor, dört kere oturuyor. Anlaşıldı? Böyledir. Yine bunda da yani son iki rekatı birlikte kılınır diyen ilim ehli var. Anlaşıldı. Zaten üçüncü rekattan sonra üçüncü rekata da yetişememişti oturmuşsa sonra kalkar akşam namazını baştan kılıyor gibi kılar. Onda sıkıntı yok. En zor şu, durum öyle diyelim veya zihin karıştırıcı durum üçüncü rekata yetişenin durumudur. Tamam. Her seferinde oturuyor. Durmadan oturuyor. Evet. Yorgun savaşçı gibi. Yatsı namazına paylaşıyoruz inşallah yatsın amadının adı salatul işe işe kelimesi akşam vakti gece vakti demektir güneş battıktan sonraki anın adıdır onun için yatma öncesi demek salatul işe adıyla anılır laf aramızda akşam güneş battıktan sonra yenen yemeğe de aşağı denilir aynen fetasıyla aşa ile işayı karıştırırsanız birisi yemek birisi namaz manasına gelir yemekle namazı birbirine katmış karıştırmış olursunuz. Aşa akşam yemeğinin adıdır. İşa yatsı namazının adıdır. Niyet ettim an lillahi taala salatül işa diye niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazını bizde de Yatmaktan geliyor kelime. Yatasılası yata, yata, mı demek? Yatasılası yata bir vakit demektir. Tabi e, bu biraz da e, gürünesi bilinesi, edilesi bu uydurukça da niçin kullanılıyor? Unuttum şimdi ben. Aklımda var da e, ifadeleri uydurukça da sık kullanılıyor. Bazen yanlış kullanılıyor. Mesela ha, olası. İhtimal yerine olası kelimesi kullanılıyor. E, yatılası, yilesi görülesi gibi ifadeler iyi temenni ifadeleridir. İyi temenni demek yani görülesi bir insandır. Görülesi bir diyardır. Yani eli öpülesi bir kimsedir. Gibi ifadeler iyi temennidirler. Ve bu kelime, bu ek iyi temenni için kullanılan bir eksidir. Olası bir hadise, olası bir vakka yani olası bir işte düşmana karşı gibi ifadeler yanlış kullanımdır. Yani muhtemel kelimesi, ihtimal kelimesinin kullanmamak için bunu kullanıyoruz ve yanlış kullanıyoruz. Uydurulmuştur. Zorla da adapte edilince bir taraftan çatlak veriyor, patlak veriyor. Biz farkında değiliz. Dolayısıyla ihtimal kelimesinin yerine veya muhtemel kelimesinin yerine olası kelimesinin kullanılması dil açısından yanlış bir kullanım şeklidir. Yani yatsı kelimesi de yatılası demek. Yani artık vakit geldi. Televizyon ımbır zımbır şey yapmayın. Adam gibi namazınızı kılın yatın demektir. <gülüyor> o vakit demektir. Şimdi maalesef zamanlar işte akıp geçiyor. Dolayısıyla geç yasıldığı için sabah da bu sefer geç kalkmalar e, meydana geliyor. Gerisin geri döndük. Namazımıza niyet ettik. Allahu Ekber dedik. Hep beraber namaza durduk. İmam durdu, cemaat durdu. Arkasından hep birlikte Sübhane okuduk arkasından Fatiha'yı imam cehri okur, akşam namazında olduğu gibi, sabah namazında olduğu gibi, bittikten sonra da, amin denildikten sonra da dam ı Sure'yi yine cehri okur. Rüku'ya gidilir, secdelere gidilir, ikinci rekata kalkılır. ikinci rekatta da imam yine Fatiha ve damm Sure'yi cehri okur. Rüku ve secdelere gidilir, oturulur. Oturulunca, tahiyyat ve teşehhüt birlikte imam da okur, cemaat de okur. Sonra Allahu Ekber denilir, üçüncü rekata kalkılır. Üçüncü rekatta imam Fatiha'yı hafi okur. Yani içinden okur. Bitince Allahu Ekber der rükû ve secdede gidilir. Dördüncü rekata kalkılır. Dördüncü rekatta da yine imam Fatiha'yı hafi olarak içinden okur yani. Allahu Ekber der, rükû ve secdere gidilir, sonra kâde-i ahira için oturulur, tahiyyat, teşehud, salavat, dualar ve birlikte selam verilir. Bunun öğle namazından, ikindi namazından farkı nedir? Sadece ilk iki rekatında Fatiha'nın ve dam surelerin cehri okunuşudur. Gece namazları diye karanlıktaki namazlar diye adlandırdığımız sabah namazını yine akşam namazını ve yatsı namazındaki cehri okunacak bu karayetlerin cehri yapılması aynen gündüz namazlarındaki hati yapılması gibi nedir? Vaciptir. Sabah namazında tekrar ediyorum akşam namazında ve yatsı namazında İlk iki rekatın kıraatinde Fatiha'nın ve damm Sure'nin cehri olarak okunması vaciptir. Nokta. Yani, yalnız, Buyur. Yalnız şey yapsak, hafif, gece Vallahi mı? alem. Ben de bilmiyorum. <gülüyor> Ama geceleyin ses çok güzel duyuluyor. Hele de sabahleyin. Yani ruhen de uygun, yani mana olarak da uygun. Yani o yapının içerisinde bir de gecenin karanlığında, sessizliğinde sesle bütünleşmesi daha güzel oluyor. Yani yapıs itibarıyla ibadetin ruhuna uygun. Diğer Tabii arayınca bir sürü bu diğer mı? Ya yok hayır. Diğer mahlukatları zaten görmüyoruz. <gülüyor> Tabii daha da bulunur. Yani gece namazının işte e, gündüzden farklı oluşu, rükü ve secdelerin daha belirgin, daha net oluşu. Başka şeyler de bulabiliriz ama bunlar hep bizim işte akılımızın, hikmet arayışımızın e, ürünleridir olabilir. Ama şöyle uzaktan düşündüğünüzde gece namazının yapısına cehri kıraat daha uygundur ve geceleyen ses daha iyi gider. Evet. Yalnız başına namaz kılan insanların e, gündüz namazlarını e, hafi okuması e, doğrudur. Gece namazlarını cehri de kılabilir, hafi de kılabilir. Serbest. Evet. Gece namazlarını cehri de kılabilir, hafi de kılabilir. mi? Evet. Do doğru. Evet, evet. Do doğru. Böyle. E, yalnız tekrar ediyorum. Yalnız kılan insan gece sünnetlerini de sesli olarak kılabilir. Neydi olduğu gibi teravih namazında olduğu gibi. Yani gece namazlarında yani aynı şekilde eğer vitir namazı cemaatle kılınacaksa vitir namazı da ne olur? Cehri olarak okunur. Teravih namazı da olarak okunduğu gibi. Şimdi evet. Tamam an Anladım. Ya, geleceğiz. gel. Bitire da acık bekleyin vitri. <gülüyor> Şu yatsı namazını mı bitirelim? Yatsı namazına sonradan iştirak aynen öğle ile ikindi namazındaki gibidir. Anlaşıldı? Yani birinci rekata yetiştiniz, imamla beraber selam veriyorsunuz. Birinci rekatı kaçırdınız, kalkıp tamamlıyorsunuz. İki rekat kaçırdınız demek ki kalkıp iki rekat kılıyorsunuz peş peşe. Tamam. Üç rekat kaçırdınız. Yani dördüncü rekata yetiştiniz. Kalkıyorsunuz. Bir rekat kılıyorsunuz. Oturuyorsunuz. Sonra kalkıp Fatih adamı sonra rükû secdere yapıyorsunuz. Sonra kalkıp yalnız Fatih'e okuyorsunuz. Rükû ve secdere yapıp kâdeyi yapıp selam veriyorsunuz. Farkı yok. Farkı bunun deydi İlk iki rekattaki imamın cehri kıraatıydı. Diğer açılardan fark yok. Sonradan yetişme konusunda da fark yok. Bunu bence yapınız. Çünkü ben Üzüldüm de bir yerde bir semte gitmiştim. Bir Ramazan günüydü. Yolda bir baba, oğul konuşarak gidiyorlar. Eyvah diyorlar. Namaza yeti yet nasıl diyeyim? Yetişemeyeceğiz. Farzı kaçıracağız dediler. Şimdi ben de vardım. Arkalarından geliyordum. Ben de vardık, yetiştik namaza. Bir rekat kılamamışız. Yani bir rekat yetişemedik. Şey yapamadık. Şimdi şimdi o baba oğul benim yanıma durdular. Aramıza bir kişi daha durmuştu. Sağıma durdular. Şimdi imam sağa selam verip selam selam verince ben kalktım. Bunlar selam verdiler. Selam verdikleri neyse o kadar. Yanlışlıkla da selam olabilir. Böyle dalgınlığa girer. Yanlışlıkla da selam olabilir. Şimdi biz ayağa kalkıp tamamlayınca babası oğluna bak onlar nasıl kılınacağını biliyor. Biz ne yapacağız şimdi?" dedi. Bu hakikaten üzücü yani çağ şey olarak halkımız içerisinde nasıl sonradan gidince namaza nasıl tamamlayamayacağını bilen ve namaz kılan veya kılmak için şey var. katlar yeni baştan işte farzanı kıldılar sonra cemaate iştirak ettiler. tabii durup oradan başka yere durup öğretmek de vardı. Sonra çıkınca da cemaat karıştı işte bizi tanıyanlar da gördü şu bu derken onları kaçırdım. Ama bizim insanımız paylaşılması, öğretilmesi, ev sohbetlerine konuşulması lazım Demek ki bir insan nasıl namazını tamamlayacağını dahi bilmiyor. Böyle sıkıntılarımız var. Evde bir sürü lüzumsuz, manasız şeyler konuşuyoruz. Bir sürü işte takım yıkıp takım, teknik direktöre akıl öğretenler, devlet başkanına hükümetin nasıl idare edilmesi gerektiği hakkında uluslararası ilişkilere varınca kadar bilgi veren insanlar birazcık da namazın nasıl kılınacağını, nasıl tamamlanacağını konuşsalar yerli yerinde bir davranış yapmış olurlar herhalde dünyanın dört bu ucundan çocuklar vapurlarda şeylerde bir sayıyorlar A aklımın hayalimin hangi takımın hangi bekik bilmem kimin neler biliyorlar neler biliyorlar. Şu zekayı biraz da hayır için kullansalar çok şey öğrenecekler. Tamam mı? Tabii yani ona söylense hemen şöyle cevap verecektir. İlmihallerde bu bilgiler var ama demek ki ilmihaller yetmiyor. İnsanımız eline kitap almıyor. Kitaptan insanımızı çok defa soğutmuşuz. Benim haç ve umre rehberi değil bir rehber var. O rehber nedir? En kısa şekilde nasıl yapılır sırasına göre. Şimdi hocam şunu da ilave etseniz, şunu da ilave etseniz. Kesinlikle kitap zaten büyümek için zorluyor. İlave etmemek için ben de onu zorladım. Niye zorladım biliyor musunuz? daha kalınca Diyanet'in bir rehberi var. Yanına bile almıyor hacı. Hacı Türkiye'den giderken çantasına koymuyor. Bu kadar kim okuyacak diye. Şimdi böyle bir dünya yaşıyoruz maalesef yani okumaktan uzaklaştık. Dolayısıyla ne edip edip yani bunu sohbetlere getireceğiz? Bir de ayrıca okuma zevki de aşılayacağız. Bu ayrı bir konumuz, ayrı bir ayrı bir derdimiz. Ama bir derde çözüm bulmak için ayrı gayret edeceğiz. İkincisi vakayı kabullenerek bu vakanın içerisinde bize ne düşüyor, ne yapmalıyız, ne etmeliyiz. Belki bu tip kısa sorular şeklinde internete şöyle nasıl tamam, şöyle nasıl yapılır, şöyle daha pratik, direkt arayınca o kelimelerden bulabileceği, o şeylerden bulacağı bilgi yerleştirilir mi? Evet yerleştirilebilir. Doğru Evet. Ben altı sayfa yazı yazdım, bir şey gelmedi. Şey, şey var, bir gün bahçenin bir duvarında delik var, tımarhanede. Deliler kuyruk olmuş da, sırayla delikten bakıyorlar. Beş dakika birisi bakıyor, çekiliyor, öbürü bakıyor, çekiliyor, öbürü bakıyor. Doktor da pencereden doğru görmüş, bunlar niye bakıyor? Her gün bakıyorlar delikten. Merak etmiş, bir gün gitmiş, o da kuyruğa girmiş. Sıra kendisine önce bakmış bakmış hiçbir şey yok karşıda bir duvar var. Sonra delillere dönmüş, ya değil mi? Siz burada ne görüyorsunuz? Ben bir şey göremedim demiş ya zaten karşıda duvar var. Bir tane sorulan şu deliye baktınız. Üç aydır bakıyoruz bir şey göremedik. Elif bir kere baktı bir şey göreceğini zannediyor. Dedi. Şimdi şimdi o, onun gibi halimiz halimiz biraz ona benziyor. Ama netice itibariyle yapmamız lazım. Gayret edilmemiz lazım. Çare bulmamız lazım. İnsana cevap verme ama biz yazalım. Belki TC numarası da şunun için. Yani millet yerli yersiz ve seviyesiz şeyler de var. TC numarası böyle bir şey ifade ediyor. Belki onu bilerek koymuşlardır. Ama paylaşmakta fayda var. Ama şunu var. Bakın yani benim de kendime göre sıkıntılarım var. Başka o çıkan fetvalar şunlar onları ayrıca bir konuşuruz. Yani bu 300 kişilik bir toplantı vardı. Orada alınan kararlara cevap verdim. Her bir alınan kararın her biri öbüründen berbat. İslami çerçevede uymuyor. O kadar yani sadece sen medyatik olanları bilmem ne olanları bir araya toplarsan çıkar da oraya. Hani kafalar kabak olursa ortaya çıkan fikirler de çekirdek olur demişler. Yani onun onun gibi düşünce taşıyan beyinler bir araya gelirse sadece kabak olur derken saç olmayanı kastetmiyoruz. İç dünyası da kabak olanları kastediyoruz. Yani içi maden dolu olanları olan ayrı bir konu. Ya Bir araya gelince ortaya çekirdek dökülür demişler. Maalesef o tip çekirdekler dökülmüş. Ama şunu gerisin geri dönelim. Paylaşmakta fayda var. Mesela Diyanet bir zamanlar çocuk kitapları çıkarttı. Ufak tefek kitaplar çıkarttı. Bunlara hiçbirimiz lüzumsuz diyemeyiz. Doğru söyle. Ama çocuk kitabını her türlü yayınevi çıkarıyor. Küçük kitapları herkes çıkarabiliyor. Miser olarak söylüyorum ben. El-Muhit-il Burhani diye bir fıkıh kitabımız var. Detaylı, tartışmalı, delilli, hani Hanefi kitaplarında fazla delil yok diyorlar, okumayan diyor da diyor şöyle ve delilli, müzakereli, benin önneli bir kitap. Yaklaşık el yazması, ince hatla ve sıkı hatla 40 cilt. Bunu paragraflı, orta boylu bir hatta çevirseniz zannediyorum ki 200 cilt tutar. Bu kitabı hiçbir yayınevi basmaz. Bu kitap bir yayınevini çökertir. Ya bunu vakıp dernek basacak, mebzu çok aya vakıp bastı. Sahipçige yayınevi basmaz. Niye? 30 ciltlik bir kitap basacaksınız, bin nüse bassanız, yani bilmiyorsa edersen ha 30 bin kitap, 30 bin cilt. Bunun altından kalkmak var. Eğer 2 3000 bin nüse basacak, yani normalde kitap 3000 adet basılır, 5000 adet basılır. Mepsudu 5000 adet bastığını düşün. 5 kere 30 ne yapar? 150 bin cilt yapar. Bir yayınevi bunun altından kalkmaz. Ya hayırseverler kalkacak bunun açından. Onda bir tanesini gaye vakfı yaptı. Güzel bir şey yaptı. Ama 200 cilt tutan insanın işte diyelim ki ne olur? 2000 bastığını düşünün. Ne yaparsana 200 cilt? 200 bin yapar. Hiçbir yayınevi altından kalkmaz basamaz. Sen çocuk kitabı basacağına bu kitabı devlet işi. Basmalısınız. Şu anda bilesenin fıkıh kitaplarında matbu olanlar, mahdut olanların yani el yazması halinde kütüphanelerde bekleyenlerin otuzda biri bile değildir. Belki de ellide biri bile değildir. Bu kitaplar boynu bükük bekliyorlar. Kim yapacak bunları? İnşallah günün birinde o eren bir millet, bir devlet olur. Eskiden hamileri vardı. Yani dolayısıyla ilim ehlini korurdu. İlmi kitapları korurdu. Bu kitaban büyük kütüphaneler o devirde o anlayışla oldular. Onun için ağzına kadar kitap dolu. El yazmalarıyla meydana gelen Süleymaniye'ndeki o kitap yığınına bir bakınız. Bunlar elle yaza yaza yaza o rafları doldurdu. Şimdi matbaalar tıkır tıkır tıkır basıyor. Gidin bakın matbaalara. Hani kaç tanesi lüzumlu bir kitapların inanın %95'ini yaksanız dünya hiçbir şeyi kaybetmez. Kesinlikle hiçbir şey kaybetmez. Öyle. Kitapçayı olmayalım netice itibarıyla. Yani her kitapta da ama bir taraftan da Nasrettin Hoca merhumun dediği gibi bir dirhem bal için bir çeki odun çiğnemeye çalışıyoruz. İnanın adını söylemeyeyim. Bir yazarın şu kadar kitabı var şu anda elimde. Çok ifade, üslubu kullanıp anlatım şekli enfes. Edebiyatçı zaten. Anlattığı şeyler, inanın bir çeki dirhem, çeki bal bulamadım henüz. Sabırla, iyi niyetine, üslubuna arada söyleyeceği bir cümle için niye? Hedefsiz, gayesiz, nasıl diyeyim, manevi dünyası olmadan, idealleri olmadan, ümitleri olmadan insan olursa, o güzel üslupla çok kötü şey veya boş şeyler anlatarak kitap doldurmaya çalışıyorsun. O, o, o niyetle hala okumaya aldığım kitabı da elimden bırakan şeyimle vapur kitabımı onu, onu okumaya çalışıyorum. Bu ve benzeri. Yani ibretlik e, bir hali var bir başka ifadeyle. Bunun için inşallah bu tür sıkıntılarımız gelir geçer. Bu önemli ama insanımız hala bilmiyor. Hala bu insanın içerisinden e, hiç namaz görmeyen insanlar var. Sabahattin Zaim Hoca anlatmıştı. O zamanlar biliyorsunuz yıllık hazırlanırken resim mesim olmadığı günlerde bir alt sınıflar mezun olacak sınıfların her birinin mezun olacak öğrenci için ne yapıyorlar karikatür çiziyorlar görevlendiriyorlar üst sınıflar yıllık hazırlayanlar alt sınıf üst sınıftakıların işte seni fel sen felan hazırlayacaksın sen felanı sen felanı bir buluş yapacaksın onu ifade eden bir karikatür çizeceksin sabahtinin Zaim hocanın kında birisine vermişler. Alt sınıftaki diye bir müddet sonra buna gelmiş ya demiş. Ben siz demiş namaz kılarken çizmek istiyorum. Zaten hakkında bilgi edinmiş. Ama demiş ben hiç namaz kılan insan görmedim ki demiş. Ne olur benim gördüğüm bir yerde bir namaz kılın demiş. Ben de ona bakarak bir resim çizeyim. Şimdi düşünün yani mezun üniversiteden mezun olacak, mülkiyede mezun olacak bir insan ömründe hiç namaz kılan görmemiş sabah'ın Zahim Hoca'dan namaz kılmasını istiyor. Görecek, ona göre şekillendirecek, ona göre karikatür çizecek. Bu hadiseler yaşadık diyor. Bugünde ne yazık ki evet yani bunu görmeyen insanlar e, var mı? Var. Evet. Hiç namaz kılmayan görmek istiyor. Bizim ülkemizde de var. Onlardan çok elimiz ulaşmıyor ama yani e, ben Kıbrıs'a gittim. Adam Magosa'daki camideydi. Adam e, ayakta duruyor, çevresini seyrediyor şimdi. Elleri bağlı. Sağ solu seyrediyor. Sağdaki secdeye gitti. Hemen o da secdeye gitti. Ve sağdaki secden doğruldu. Bu da secdeye doğruldu. Gözü sol tarafta bir şeylere takıldı. Yine onları seyretti. Bu sefer bir başkası secdeye gitti. Rükuya gitti. secde diyorum. Bu genel rükuya gitti. Sonra doğruldu. Onunla beraber secdeye gitti bu sefer. Secdeye gidişini, kalkışını, kaç kere yaptığını falan görme görmek isterseniz. insan acıyor. Bu insanların adı Mehmet. Bu insanların adı işte Adi veri yani baş, başka bir addan gelen insanlar değil bu insanlar. Cenab-ı Allah hayırlısı eylesin. Tamam. Yatsı namazında kıldık. Tamam sonra da nasıl yetişeceğimizi bildik. Şimdi gelelim cemaatle vitir namazını kılmaya geldik. Vitir namazında Ne veytü en usalli lillahi ta'ala salatel vitri Niyet ettim Allah rızası için vitir namazını eda etmeye diye niyet ediyoruz demiştik. Allahu Ekber dedik eğer cemaatle kılınacaksa vitir namazının cemaatle kılınması Ramazan'da eftaldir. Tamam şarttır demiyoruz bak. Sünnettir de demiyoruz. Ne, ne diyoruz? Eftaldir ifadesini kullanıyoruz. Ramazan'ın dışında vitir namazının cemaatsiz kılınması eftaldir. Bir başka ifadeyle teravih namazının cemaati yatsı namazının cemaatine bağlıdır. Vitir de aynı şekilde yatsı namazının cemaatine bağlıdır. Bu şekilde kılınır. Yani yatsı namazını cemaatle kılmayanların sade teravihi veya sade vitiri cemaatle kılmaları doğru değildir. Kılınması caiz midir? Cevap caizdir. Ama doğru olan nedir? yatsı namazının cemaatine bağlı olarak bu cemaatlerin olmasıdır. Aksi doğru değildir ona. Tıpkı ne gibi? Salatü selam kime getirilir? Peygamberlere getirilir. Resul'e getirilir. Peygamber efendimize getirildikten sonra sahabiye getirirsin. Aline, ehli beytine getirirsin. Ve bu yolda olanlara getirirken ne diyoruz? Ve salatu ve selamu ala rahmeten lil alemin Alemlere rahmet olarak gönderilen kim? Resulullah. Öyle diyoruz. Ve alâ âlihi ehl ve ashabihi ecmain bütün sahabilere ve men sâra alâ nehcihi ilâ din gününe kadar yani kıyamete kadar onun yolunda ve müminlerin yolunda yürüyenlere diyoruz. Neyi? Bütün Müslümanları içine katıyoruz. Veyahut da geldiği gibi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevm din kıyamet gününe kadar iyilik, İslam'la, hayırla, hak yolda yürüyenlerin de üzerine olsun diyoruz. Salatü selam. Kime tabi olarak? Resulullah'a tabi olarak. Dolayısıyla beşerden bir sene tek başına salatü selam getirilmez. Yani aleyhisselam, fülen aleyhisselam denmesi çok doğru bir ifade değildir. Veya sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve safi denmez. Genellikle Efendimiz'e tabi olarak denilir. Burada da yani vitin namazının cemaati nedir? Yatsının cemaatine bağlıdır. Ona tabi olarak kılınır. Bu doğru olan da nedir? Bir tek Ramazan ayında kılınmada kolaylık ve kıraatta güzellik olsun diyedir. Yoksa ayrıca kılınması onu da tıpkı farz namaz mertebesine yükseltmek gibi bir mertebe olur. Bu doğru değildir. Ayrıca Hanefi'lerde vaciptir, diğerlerde sünnettir. Sünnet olan bir namazın hele onlarca farz makamına yükseltilmesi ayrıca doğru değildir. Bu açıdan cemaatle vitir namazı faziletli olan nedir? Sadece Ramazan ayında kılınmasıdır. Bir şey daha diyoruz. Pekala, normal cemaat için olan 27 kat sevap vitir için var mıdır? Bunu da söyleyemiyoruz. Onun için ne diyoruz? Öbüründen daha faziletlidir ifadesini kullanıyoruz. Yoksa 27 kat e, cemaat sevabı bunun içinde geçerlidir ifadesini kullanamıyoruz. Anlaşıldı. Bitir namazını böyle na nasıl kılıyoruz? Allahu Ekber dedik durduk. Birinci rekatta birlikte Sübhaneke konuyor. Arkasından imam Cehri olarak Fatih'i okuyor. Sureyi okuyor. Rükuya gidiyor, secdelere gidiyor. İkinci de kalkıyor. Fatiha'yı ve yine arkasından damm Sure'yi Cehri okuyor. Tamam. Allahu Ekber deniyor. Rüku, secdeler ve ku'ud. Ku'ud'da tahiyyat ve teşehhüdü beraber okuyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Arkasından neye kalkıyoruz? Üçüncü rekata. Üçüncü rekatta yine Fatiha ve Damm-ı Sure'yi nasıl okunur? Cehri olarak okunur. Üçüncü rekatında hem damı sure var hem de kıraat ne? Cehri. Kıraat bittikten sonra imam Allahu Ekber diyor kunut için el kaldırıyor ve bağlıyoruz. Kunut dualarına yani Allahümme inna nesta'inuke ve Allahümme iyyâke na'budu dualarını imam da okuyor, cemaat da okuyor ve sırrı okuyor, hafiy okuyor. Anlaşıldı. Bu dualar bittikten sonra Allahu Ekber deniyor. Rükuya gidiliyor. Arkasından secdere gidiliyor. Sonra kuud, tahiyyya, teşehud, salavat, dualar ve selam. Kılınışı böyle. Bunda rekat kaçarsa ne oluyor? Bir rekat kaçarsan kalkıyorsun. Bir rekat kaçırmış gibi. Yani Sübhaneke, Fatiha ve Dammu sureyle okuyorsun. Tamam. İki rekat kaçarsa yine aynı şekilde. Akşam namazında olduğu gibi. İmamla iki rekat kaçarsa demek nedir? İmamla kunutun olduğu rekatı kılıyorsun demektir. Arkasından tek başa kalkıyorsun o selam verince bir rekat kılıyorsun, oturuyorsun arkasından yine kalkarak bir rekat kılıp oturuyorsun. Tamam. Bu şekilde. Üç rekatı da kaçırır da sonra yetişirsen zaten kalkıp baştan kılar gibi kılıyorsun. Böylece. Pekala. Bunda zaten cemaatteydik biz. Yani önceden cemaate bağlı. Veyahut da yatsı namazı kılınmadan bu namaz kılınmaz. Biz bu rekatları nasıl kaçırdık? Belki de yatsı namazını kılarken kaçırdık. Yani sonradan baktık insanlar namaz kılıyor. Biz de önce sen yatsı yıkıldık. Buna yetişinceye kadar işte rekatlar ilerledi. Olabilir mi? Olabilir. Evet. Böylece tamamlıyoruz. Bunun dışında cemaatle kılınan cuma namazı var ve bayram namazı var. İnşallah onları paylaşacağız. Buraya kadar olan bölümden anlaşılmayan veya zihinde kalan soru işareti var mı? Hocam, evet. okunması gereken yerde, katri, katri okunması gereken yerde, okunduğu zaman gerekir? Mi? Evet, sev seyir gerekir. Vacip olan yerlerde ise, evet gerekir. Tamam mı? Yani akşam namazını kılarken dilimiz niyet etti. Dilimiz... Evet, ben de onu soracağım. Eğer zihinde bu namazın akşam namazı olduğu zihnimizde var ama dilimiz yatsı söyledi. Bu e, bu namaz sahihtir, geçerlidir. Dilde değil, kalpte olana itibar edilir. Evet, tersi tersi olsa olmaz. Kurtarmaz. Evet. Termahe kurtar mı? Yetmiyor. Niye? Farz, farz namazlarda niyet tayin şartı var demiştik. Niyetin mekanı da kalptir. Evet selam verip yeniden başlamanız lazım. Ben böyle bir namaz kıldırdım. Ara, Arabistan'da bir yere gitmiştik. Orada biz güneşe güneye mi bakıyor? Güneş alıyor mu? Onlara diye, Onlar da güneş almamaya dikkat eder. Pancurlar da kapatıyorlar. Niye? Güneş çok pancurlar kapalı. Şığı kapalı. içeride lambalar yanıyor. Oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Biraz sonra ezan okundu. Ezan okundu. Işık var, her şey var. Kalktım ben bunlara bir güzel akşam namazı kıldırdım. Meğer ikindiymiş. <gülüyor> Bittikten. Bittikten sonra herkes birbirine bakıyor. Ne bakıyorsunuz dedim. Anladım ben ne olduğunu. Anladım. Dedim ikindiydi değil mi? Bir daha kıldık. Ama ben hakikaten akşam namazı niyetine kıldırdım. Niyetim sağlamdı yani. Ama vakit yanlışmış. Suç onda. Evet. Böyle insan ya dolayısıyla farz namazlarda niyet tayin şartı var. Evet. Evet. Dur dur dur bir daha anlatayım gene güldüreyim sizi. Ben ben nadirdir akşam namazından önce eve varmam. Genellikle 11'de vardığım zaman normaldir. Bazen yatsıdan evvel vardığım olur. Bir kere okuldan çıktım peşinde hiçbir programa gitmedim. Direk eve gittim. Dolayısıyla akşam namazı da yazı yaza doğruydu. Zaman dilimi uzuncaydı. Eve akşam namazından evvel vardım. Sonra bilgisayarda çalışırken ezan okundu. Gittim bir güzel ben hiç erkenden eve, eve o gün erken varmamışım ki. Gittim bir güzel yastı namazını kıldım. Neyse döndüm bilgisayarın başına çalışırken bir ezan da okundu. İlk önce sela zannettim. Ya dedim sela da mı gece yapılıyor falan. Bir ezan da okundu. Hayda bunun nesil? Ondan saate bir baktım, yatsı, yeni girmiş meğerse. Dolayısıyla yatsı namazını iki kere kıldım. Bir günde çiftler yatsı namazı kılınır mıymış? Evet, kılınırmış. Evet. Böyle, akşamı kaza ettik mecburunu. Beşer yani insan, Rufi'el kalem uanselesin diyor. İyi ki öyle diyor Allah Resulü. Üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Mevlana affına sığınırız, ne diyelim? Evet, buyurun bir şey diyordunuz. Evet. Evet. Ya falan kalkıp bir de kılman lazım da. Evet. Ben evet. olmaz. Yani şöyle. Namaz işte farklılığından dolayı da olmaz. Vakit girmediği için de olmaz. Evet. Vakti. Gir o nafile oldu seninki. Sen evet, evet Hayır, vakti girince kılman lazım bir de. Ben anlatamadım. Hocam yani. onlar şimdi namazını kılıyorlar. Ha ikindiyi kılıyorlar sen öyle yakılıyordun. Hayır. Onlar ikindiyi kılıyorlar ama ben öğlen diye gidiyorum. Aa öğlen anladım. Anladım. Anladım. Uluyorum, diye yani. hayır yeniden kılman lazım şey Eğer tersi olsaydı sen ikinci deniyede onlar öyle yıkılıyor olsaydı ben başta öyle anladım o zaman seninki sünnet olurdu evet. Tamam Evet doğru mu evet. doğru olan yani bir cemaat var mescitte sen de farzı kılmadın doğru olan onlar Kerahat vakti değilse uyarak e, uyarak nafile namaz kılarsanız icra alırsınız bundan. Yok hayır. Bir mahsul yok. Evet. Tamam. Dolayısıyla şimdi cuma namazı nasıl kılınır onu paylaşıyoruz. Cuma namazı cemaatle nasıl kılınır? Tabii cuma namazıyla ilgili belki de uzun konuşmamız gereken şeyler var ama şöyle diyelim bir kere cuma namazı cemaat bütünlük namazıdır. Kendine ait şartları vardır. Bunlardan bir tanesi de Ebu Hanife Rahim Allah'ın ısrarla söylediği cuma namazı kıldıran ve hutbe okuyacak insan İslam devlet reisinden izinli olacak. İstediği iki şey vardır. Şudur birincisi nedir? Her aklına esen minbere fırlamayacak. Şimdi zaten her aklına esen minbere fırlamıyor, ekrana fırlıyor. Yani ne demek istediğini ekrana bakanlar iyi anlamalar yaşa olarak. Oradan milletin kafasını bulandırmayacak. Herkes hoca vasfıyla e, dolayısıyla minbere çıkarak insanları yönlendirmeyecek. Şöyle bir dünya hayal ediniz. Minbere çıkan ve konuşan her hocanın sözü güvenilir ve her bir bilgi verdiği bilgi itimat edilir olsaydı bu ülkenin çehresi ne kadar gülerdi ve insanlar ne kadar huzurlu olurdu. Bu sıkıntıdan dolayı böyle bir sirsinin bir hiyerarşinin olması gerektiğine vurgu yapıyor. Evet. Evet. Şö şöyle diyelim. Yani Ebu Hanife rahimehullah hem maalesef Emeli, Emevilerden zulüm görmüştür hem de Abbasilerden zulüm görmüştür. Emevilere karşı tavrı çok açıktır. Doğru bulmamıştır yaptıklarını. Bunu burada paylaştık biz. Yaptığı doğru bulmamıştır. Abbasileri tercih etmiştir onlara. Ama ne yazık ki hani umduğu dağlara kar yağdı derler ya, Abbasiiler gelmişlerdir. Emevinin adı Abbasçi olmuştur gene aynı hatalar var. Hem karşı saldırılar var. Nasıl Emeviler, Hazreti Ali radıyallahu anh ve diğerlerine dil uzatan bir tavır, siyasete dokunulunca tabii, onun dışında yok da siyasete dokunulunca öyle bir tavır var. Aynı şekilde Abbasilerde karşı sülaleden olanlara bu arada çekinildiği için Hazreti Ali radıyallahu anh'ın suyuna karşı da tavır var. Şimdi aynı sülaledenler ama Abbasi kolu Neyden çekiniyor? Hazreti Ali kolundan çekiliyor. Bu sakıntıları görünce aynı hastalıkların onlarda da olduğunu onlardan da uzak durmuştur, soğuk durmuştur ve üstelik tavır da almıştır. Yani razı olmadığını, tasvip etmediğini beyan etmiştir. Bunlara yaranmak için verilen fetvalarda şiddetle ilim adına tenkit etmiştir. Bir alemin yapması gereken şeyi yapmıştır. Bu yüzden biliyorsunuz bir müddet fetvadan nehir yasaklanmıştır. Yani söz söyleme hakkı elinden alınmıştır. Bir nevi. Yetmemiştir. İşte ta mührü taşıması istenmiştir Ona karşı tavır almıştır. Bütün bunları yapmayınca maalesef eza ve cefa görmüştür. Hapiste e, Hapis görmüştür. Bir kısım ilim ehli hapishanede vefat ettiğini söylüyorlar. Düşününüz. Bir kısım ehli hapishaneden çıktıktan sonra vefat. Yaşlı yılına rağmen her gün, yani net olan bilgilerden bu, günlük 10 kırbaçı diye biliniyor. Öğün gibi. Vuran cellet acımıştır. Vuran cellet acımıştır. Onun için daha fazla da vurabilirlerdi. Cennet cellet acımıştır. Gardiyan acımıştır. Hapsane müdürü mü diyelim bugün itibariyle o acımıştır. İnsanlara yalvarmaya gitmişlerdi. Yani şuna bir söyleyin de geçiştirsin, kabul eder görünsün. Yani elimiz varmıyor, kabullenemiyoruz, doğru bulmuyoruz diye cellatları yalvarmaya, millete yalvarmaya başlamışlardır. Ama Ebu Hanife Rahimullah o ilmin gereği geri adım atmamıştır. Vali rahatsız olmuştur. Yani kendi yaptıkları zulüm kendilerini rahatsız etmiştir. Yani bize seni çıkartmak için elimize bir bahane ver demeye başlamışlardır. O da arkadaşlarımla istişare etmek istiyorum demiştir. Yani şu şeyleri işte Bunun üzerine bu bahane edilerek bırakılmıştır. Tekrar ediyorum. Yani yüzde yüz söz almadan bırakmazlar. Zalimini bıktırmıştır, gardiyanını bıktırmıştır, Cellatını bıktırmıştır ve dışarı çıkmıştır. Ve dışarıdayken de vefat etmiştir. İşin belki bu net değil. Şu söyleyeceğim. Ama acı bir şey daha var. Dedikodda dışarıda da çok yaşamasın diye içeriden zehirlenerek salı verildiği kanaatini zikredenler var. Çünkü hapsiden çıktıktan sonra çok yaşamamıştır. Bu acı gerçekler hayatın ama böyledir. Ama buna rağmen bu hilafet olmaz veya bu silsile böyle olmaz. Çünkü diyelim ki bu devirde böyle bir şart, bir de baştaki zalim olur diye şart koymuyorsunuz. Ve o devir için şart koymuyorsunuz. Bu şartı niçin koyuyorsunuz? İdeal bir İslam devletini düşünerek koyuyorsunuz bu şartı. Yani halife öyle olmalı halife adına hutbe okuyacak, insanları irşad edecek, insanlar böyle olmalıdır şeklinde bu şartı koyuyorsunuz. Dolayısıyla şartı budur. İnşallah o günleri görürüz. Tabii ondan sonra bir şey daha işte Bağdat'ın iki nehrin iki tarafında kurulmasıyla beraber bir mesele daha başlamıştır. Eskiden cuma teknikte de kılınırken nerede? Şimdi birden fazla yerde cuma kılınmaya başlamıştır. Günümüzde her yerde. Apartmanların altındaki mescitlerde Bizim vakfımızda güzel bir camimiz var. Yani aslında cami olarak yapılmış. Orası çok güzel. Şimdi orada cuma için bana fetva vermedi diye bana kızıyorlar. En çok da kim kızıyor? Eyüp Devlet Hastanesi. Oradaki doktor elhamdülillah namaz kılan doktor kardeşlerimiz de çok. O bizi sevindiriyor ama yani şurada namaz kıldırın da or bizim orası oradan daha yakın. Hemen karşıdan verecekler Namazı burada kılalım diyorlar. Bizden fetva alamadılar. Akılıyormuş haber günlüyor. Bana bir gün hastalar, hasta bakıcıları, doktorları toplayacağım. Bak bunun önünde yürüyüş yapacağız diye. Dedim ben de bütün hastaneden ciğeri yananları toplarım hastanenin önünde. <gülüyor> Orada yürüyüş yaparız dedim ben galip gelirim. Ama yani cuma kılınan yerin esasen cuma kılınma konusunda da kendine ait bir bütünlüğü olması lazım. Eskiden e, devirlerde her mahallede cuma kılınmasına ara camilerde izin verilmezmiş. Nedir? Çarşısıyla, pazarıyla belirgin olan yerlerde, mesela Eyüp gibi, mesela Fatih gibi, mesela senin kendine ait bir bölgesi olan, bir bütünlüğü olan yerlerde, tek yerlerde kılınılmış ara mescidlerde ve benzerlerde Cuma. O yüzden itikafa dikkat edin. Beş vakit namaz kılınan her yerde itikaf caizdir. Ama özellikle Cuma namazı kılınan yerde olmasa daha doğrudur der. Neden? İtikaf yaptığı camiden kalkıp da Cuma kılınan camiye gitme zarureti olmasın diye. Öyle söyler. Yani beş vakit namaz kılınıp da cumanın kılınmadığı bir hayli cami vardır. Cemaatin tadı da doğrusu öyle çıkar. Yani şu anda eskiden bir de asıl cemaat bayram namazlarında da belli yerlerde toplanarak ana camilerde kılınırmış. Cemaat dağılınca da hakikaten cemaat olurmuş. İnşallah o günleri görürüz. Ama her şeye rağmen bugün de işte cemaat... Cema Meşcitleri dolduruyor, camileri dolduruyor diye buna rağmen seviniyoruz. Bu da bir hayatın farklı gerçeği. Bu ayrıca üzerinde konuşulması gereken bir konu. Ama normalde cuma ne olur? Cuma işte dört rekat ilk sünneti vardır. Ve sünneti müekkettir. Dört rekat ilk sünnet kılınır. Arkasından imam hutbeye çıkar. İmam hutbeye çıkar. Bizde çok yapılmıyor ama doğrulan hutbeye çıkan insanın Cemaate doğru dönerek selam vermesi doğrudur. Hutbeye çıkıyorsun, millet yüz yüz yüzeysen ''Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh'' demesi doğru olandır. Ondan sonra oturmalıdır. O selam verip oturduktan sonra ne yapılır? İmam hutbedeyken imamın önünde iç ezan okunur. Tamam. İç ezan okunduktan sonra imam kalkarak hutbesini irad eder. Hutbe, cuma hutbesi namazın önündedir. Sonunda değildir. Namazın sonundaydı. Bunu Emeviler öne çekildi diye yakında yine bir cümle duydum. Bu saçma bir şeydir. Yani cuma hutbesi cuma namazının önündedir. Diğeri bayram namazı için geçerli bir hadisedir. Cuma namazıyla ilgisi yoktur. Tamam. Dolayısıyla ne dedik? Hutbe okunur. Hutbe iki kısımdan müteşekkil olmalıdır. Yani iki kısım olmalıdır. Birincisini okudu. Daha sonra bitirdikten sonra hutbesini oturur. Bir müddet araya devre kor, Dua eder. Sonra ayağa kalkar. ikinci hutbeyi okur. Bir de hutbe teke indirilmiş durumda. Ama şeklen iki yapılıyor. Bir hutbe okunuyor. İmam oturuyor, kalkıyor. İkincisi de elhamdülillah diyor, sonra dua ediyor, sonra iniyor. Genellikle birinci hutbede ne yapılır? Ümmetin genelini ilgilendiren sıkıntılara, bilgilere, ilim irfana yer verilir. Yönlendirecek İkincide daha ziyade o günlere ait, o anlara ait hususi durumlar varsa, fıkhi bilgi eksikliği varsa, diyelim ki kurban bayramı günleri yaklaşıyor, kurbanla ilgili bilgi verilecekse, ramazanla ilgili son günleri yaklaşıyor, itikafla ilgili. Yani günün konusu olabilecek veya yaşanmış bir hadise var. Onunla ilgili direkt bilgiler verilecekse bu tip bilgiler seçilir. Yani ikiden birden birinci hutbenin arasında ana konuyu bırakıp pat diye bir konuya geçmektense birinci konu bütünlüğü bir verilir. Sonra oturup kalktıktan sonra ikinci bir konu işlenecek konular veya bugünün ifadesiyle güncel de ifade ettiğimiz konular, lüzumun hissedilen şeyler ne yapılır veya fıkhı bilgiler hatırlatma yapılır. Hutbe sırasında diyeyken cemaatin namaz kılması da, kendi arasında konuşması da doğru değildir. İzâ sa'idel hatibul minbere hatib olan insan minbere çıktığı zaman ne namaz vardır ne de söz ve konuşma vardır. Buna dayanarak imamların hanefilere göre hutbeden aleni dua ederek cemaate konuşmaya icbar etmesi de doğru bulunmamıştır. Şafiiler de bu caizdir. Günümüzde diyanetin talimatıyla imamlar aleni cehriye dua ediyor, cemaate de amin dedirttiriyorlar. Buyurun. yok hayır yani şöyle şöyledir hutbeyi kısa tutmak namazdaki kıraatı uzunca yapmak kişinin fıkhındandırı bir hadis-i şerif var fıkhındandırı bir hadis ama şöyle diyeyim bu nevi hadiselerde ve hadislerde geçen her hutbe kelimesinin cuma hutbesi manasını anlamayınız yani kitaba konuşmaya da hutbe deniyor. Yani do dolayısıyla zaman zaman efendimiz bu sırada hutbe irad ediyordu. Hutbe irad ediyor demek Cuma hutbesi irad ediyordu demek yani e, değil değildir. Konuşma yapıyor demektir zaman zaman e, bu var. Evet. Peygamber Efendimiz konuşma yapıyordu. Gerçi bu Cuma ile Hasanla Hüseyin içeri giriyorlar. İki yavru. İki de uzun elbiseleri var güzel elbiseleri var ama hani Bizde eskiden çocuklara elbise alırken bir pantolon diktiler, Pantolon kocaman olur. Çocuk içinde kaybolur. Niye? 2-3 sene giyecek. Çocuk büyüdükçe elbise gene olacak. Çocuk tam elbise, pantolon çocuğa uymaya başlar. Eskir bu arada. Şimdi o hata tam çocuk normal giymeye başlayınca elbise eskir. Şimdi ona atarlar. Yeni bir pantolon diktiler, Çocuk gene içinde kaybolur. Belini de tutturması lazım çünkü düşer. Şimdi bunu şimdi için söylüyorum. Hasan ile Hüseyin de elbisesi büyükçe ayaklarına takılıyor düşüyorlar. Peygamber yavruları düşünce Efendimiz'in hutbedenini onları kucağına alıyor. Çok devamını. Şeyde hutbeden diyor onu. E, Efendimiz diyor ki diyor, dayanamadım diyor. Yani şeylerden düşüp kalkmalarına dayanamadım diyor. E, dolayısıyla bu devi konuşmaların çoğu nedir? Konuşmadır. E, minberden cuma hutbesi değildir. Biz öyle anlıyoruz. Arapça olma şartı yoktur. Doğrusu bu ama insanımız şöyle hutbe biliyorsunuz namazdan bir parçadır. Cuma namazından bir parçadır. Namazdan parça olduğuna göre ifadesi de namaz gibi olmalıdır kanaatiyle hutbe uzun yıllar Arapça okunmuştur. Böyle bir bağ yoktur çünkü hutbede asıl olan irşattır, ikazdır. Bu da hangi dille olursa o dille olabilir. Tabii Türkiye'de biz bir cürüm daha işlenildi. Yani cürüm işlenildi derken Allah için müminlere sirayet etmesi bunun doğru değildir. Yani bir insanı siz biz işlemedik suçu işte herkese kalıyor veya suçlanırken herkese kalıyor. Şimdi diyelim ki bir bölge bütünüyle Kürt. O insanın Kürtçe kulüp okumasında ne mani vardı? Hiçbir mani yoktu. Veya kendi dilini bir insan konuşamaz mı? Elbette ki konuşur. Yani Cenab-Allah ihtilafu el sine diyor. Cenab-Allah size farklı farklı diller verdi diyor. Bir insanın kendi ana dilini, kendi getirdiği dilinde konuşmasında, kullanmasında şunun hiçbir sıkıntı yoktu. Bu... <gülüyor> evet, evet, şöyleydi, böyleydi gündeme getliyor. Bundan nesi yasaklandı yıllarca? Niye yasaklandı? Bunu da bilemiyoruz. Ee, insanlar kendi dilinden dolayı veya kendi fıtratından sonra bir insanın suçlama hakkı var mıdır? Hayır. Ama yani bölge tabii şeyse yani karmaysa, şuysa bir ortak dil bulacaksınız bu sefer. Yani doğrusu mümmetin de bir ortak dili olması lazım. Bu ayrı bir şey. Eğitim de ayrı bir şey. Şimdi Kürtçe eğitim deniyor. Kürtçe eğitim verilmesi İslam açıdan bir engeli var mı? Hayır. Asla yok. Ama pratik açısından doğru değil. Pratik açısından doğru değil. Şu diyelim. Diyelim ki mesela Gürcüler. Gürcüler, biz Gürcü'ye eğitim istiyoruz desen. Yani bana sorsalar, caiz mi caiz, doğru mu yanlış. Niye yanlış? Gürcü'ye öğrenirsen sadece Gürcü'lerin arasında hizmet edersin. Biz şimdi Türkçe'de bir eğitim, Orta Doğu'da İngilizce öğreniyoruz ki ufkumuz daha geniş olsun diye. Yani bir insanı bir bölgeye, bir şehre, bir insan grubuna mahkum edersin. Halbuki bizim ortak bir dile ihtiyacımız var. Yani... Benim doğudaki insanın fikrine de ihtiyacım var. Kuzeydekinin de de. Yani eğitim ayrı bir şeydir. Çünkü ondan sonra sen matematiği öyle yazacaksın, formülleri öyle yazacaksın, coğrafiyi ona göre okuyacaksın, dili ona göre okuyacaksın. Sonra ne olacak? Bu insan doktor olsa bile, misal olarak söylüyorum, Seyit de doktor olacak. Veya bilinenle belli bir bölgeye mahkum edeceksin. Eğitim çok farklı bir şey. Mesela Afrika'daki ülkelere İngilizler ne diyor çok defa biliyor musunuz? Eğitiminizi İngilizce yapın. Bütün İngilizce komalmet ülkelerinde hizmet ufkunuz geniş olsun diyor. Bir açıdan şeytanlık ama bir açıdan da doğru. Madagaskar adasında Müslüman kardeşler var. Niye Fransızca ve İngilizce olarak eğitim görüyorlar? Neden? Madagaskar'da dilinde eğitim görürsek bizim kendi kabilemizde işe yarar. Başka bir işe yaramayız diyor. Şimdi öbür tarafta Zazalar var. Zaza, Zazaca öğrense Zaza Zazaların olduğu bölgelerde hizmet görebilir. Başka bir şey yapamaz. Bu sefer bu insanlar mühendis rakamlarını ona göre yazacak, hendis hesaplarını ona göre yazacak. Eğitim farklı bir boyuttur. Tekrar ediyorum, caizlik de ayrı bir boyuttur. Yani hiçbir dil kötülenemez, yanlış bulunamaz ve bir insan bu dili kullanı kullanıyor diye suçlu ilan edilemez. Bu ayrı bir konu. Nokta nokta nokta. Biz yani işlenmiş hatalar tıpkı ne gibi? Hz Hüseyin'i katleden zalimlerin zulmünü bize mal ediyorlar. Ya benim yüreğim seninkinden çok yanıyor. Nasıl nasıl bana zalim ediyorsun? Ondan sonra aynı, aynı şekilde e, İslam düşmanlarının boş başkalarına yaptığı zulüm herkesten çıkarılmaya çalışıyor. Bak hastalığı iyi teşhis edeceksin. Hastalığın tedavisi konusunda hata işlersen bir başka hastalığa sebep olursun. Günümüzde genellikle böyle hatalar sık sık işleniyor. Evet. Hayırlısa diyelim. Hutbe okundu. Böylece birinci hutbe okundu, ikinci hutbe okundu. Arkasından hut deden imam inerken müezzin kamet getirir. Kamet getirildikten sonra imam öne gelir ve arkasından hep birlikte cuma namazına niyet eder. Niyet ettim Allah rızası için cuma namazını edey atmaya uydum hazır olan imama. imam da kendisine göre niyet eder. Arkasından... Allahu der, tekbir getirir, cemaatte tekbir getirir ve imama uyarlar. İmam'la cemaat birlikte sübhaneke okunur. Arkasından İmam, اعوذ بالله من الشيطان diyerek Fatiha'yı cehri okur. Tamam, açıktan okur. Peşinden sureyi de açıktan okur. Allahu der, rükû ve secdelere gider. Sabah namazında olduğu gibi. ikinci rekete kalkar, yine Fatiha ve Suri Cehri okur. Rükû ve secdelere gider. Arkasından oturulur, kadede durulur. Tahiyyat, teşehüd, salat ve dualar okunur. Birlikte selam verilir. Yani Cuma namazı iki rekatli bir namazdır. Hatta birçok ilim ehli iki rekatı hutbeye bırakılmıştır. Cuma bunun için iki rekatı düşürülmüştür. Asli temeli korunmuştur denir. Tamam. İki rekat kılındıktan sonra ne yapılır? Kalkarak Cuma'nın dört rekatta son sünneti vardır. Bu da müekkettir. İlk sünneti de son sünneti de müekkettir. Cuma namazı normalde nedir? Dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz. 4 rekat son sünnet. Cuma böylece. Sünnetleriyle beraber böylecedir. 10 rekatler. 4-2 4'tür. Tamam. Cuma tamamlanmış olur. Sonra kılınan duhru ahir namazı Cuma eğer kabul olmazsa şartları gerçekleşmiyorsa veya bir beldede bir yerde kılınırsa ihtimaline binaen ne olur ne olmaz duygusuyla kılınan bir namazdır. Cuma'dan ayrıdır. Cuma ile bağı yoktur Zuhur-akhirin. Zuhur-akhir ne demek? Son öğle namazı demek. Son öğle namazı demek. Eğer Cuma sahih değilse o devreye girer. Bu, düşünce, bir bir bu hayır. Bu düşünce eskiden ortaya çıkan ama Hanefilerde değil. Bu düşünce asıl savunan Şafilerdir. Bilinenin tersine. Şimdi Şafiiler gılıyor, Hanefiler gılıyor. Evet. Evet evet şey var yani hanefilerde e, mütereddit niyet olmaz, şüpheli niyet olmaz ama şafilerde var. Şafilerde var. Yani zuhre ahil namazı hanefilerin yapısından çok şafilerin yapısına uygun olan bir namazdır. <gülüyor> Buyur. Biz dolayısıyla kılan insana niye kılıyorsun demiyoruz. Kılmayana da niye kılmıyorsun demiyoruz. <gülüyor> Yani şöyle cuma namazını kıldığından sıhhatine emin olan insan kılmak zorunda değildir. Ama ihtiyaten insanımızın şöyle iç rahat etmesi var ya ne olur ne olmaz bu namaz sahih değilse bu da olsun şeklinden kılması dolayısıyla böyle bir duyguya bu şafilerin yapsana uygundur. Ülkemizde dediğim, dediğim gibi şafilerde bu konuda gevşeklik var ama herkese kastetmiyorum. Birçok şehirde ve Suriye'deki şafilerde ne yapıyorlar? Cemaatle, cemaatle, kılıyorlar. cemaatle kılıyorlar. Evet. Cuma'yı kılınız. <gülüyor> Cuma. Şimdi ulul emrin izin vermesi lazım şöyle demek. Varsa izin emri vardır. Şartı vardır. Yoksa yoktur. Şöyle diyelim isterseniz. Ben size ek bilgi vereyim. Mesela İbn Abidin de de İbn Abidin şöyle bir, darul harbde cuma namazı sahih olur mu? El cevap olur var. Ne var? Aralarında ittifakla bir komutanı seçerlerse, razı olacakları bir komutanın nizaya düşmezlerse onun imametinde cuma namazı kılabilirler diyor. Onun imametinde kılabilirler ne demek? Devlet reisi olan halifenin, ülemrinin ondan haber yok. Orada sen ne yapıyorsun bir komutanı? Şimdi komutanların aldığı secdeye gitmiyor da yani doğru olan odur. Yani sen ben alnı secdeye gitmeyen komutanın peşinden niye gideyim? Hiç o tarafını düşünmüyorlar. Alnı secdeye gitmeyen bu komutanın emriyle ben niye ölüme gideyim? O benden önce, o benden daha sağlam olacak ki ben de inanacağım ki hak yolda savaşıyorum o zaman giderim. Bir taraftan adama ahiretini yok edeceksin, bir taraftan ölüme göndereceksin. Enayi. Yani o şekilde gidenler enayidir. Şimdi gelelim. Bir insan davası uğruna ölür. Ya ne yaptı Saddam ne yaptı? 150 binlik Cumhuriyet ordusunu besledi. Kime? Müslümanlara zulmederek. Gün geldi, Müslüman davası için öldü. Ömür Kasır'da 150 kişi İngiliz ordusunu 2 hafta kilitledi. Cumhuriyet ordusu savaşmadı. 150 kişi Tanu Blair diyor. Ben onu duyunca diyor, ordumuzu durduranın diyor 150 kişi olduğunu duyunca bittim diyor. Tükendim diyor. Bu harf bizi yiyecek dedim diyor. Çoluk çocuğuma söyledim bunu diyor. Ama o 150 binlik dünya için bağlanan orada savaşmamıştır. İbret olmalıdır gündeme getirilmiyor. Sen parayla sana bağlanırsa başka para verene gider. Öyle oldu. Gitti. Şimdi Cenab-ı Allah O ayrı bir konu ama şöyle diyeyim gerisin geri dönüyorum. Yani bu kadar misal olarak da en canlı misal bizde var. Malazgirt Savaşı ne zaman olmuştur? Cuma günü olmuştur. Vakit olarak ne zaman olmuştur? Cuma namazından sonra olmuştur. Cuma namazını ordaya kim kıldırmıştır? Alparslan'ı kendi kıldırmıştır. Cuma hutbesini okumuştur. Çok da güzel bir hutbe okumuştur. Zaferde de ciddi payı vardır. Dolayısıyla Alparslan o zaman neydi değildi? Halife değildi. Abbasiler vardı. Abbasilerden emir de almadı. Çevresindeki bir sürü Alim de vardı kıldırdığı yer de Bizans topraklarıydı. Malazgirt o zaman Bizans topraklarındaydı. Dol dola dolayısıyla demek ki darul harb'dı. Demek ki namaz var. Ama bir taraftan Ebu Hanife'nin isteği de bu şekildeki bir boşluğun bir an evvel emirü'l mümin'in seçilmesine, başa İslami liderin getirilmesine sebep olsun diye bir baskı unsuru olmasını da istiyor. Bir ümmet başsız durmamalı. Bir an evvel namazların sıhati için şunun için bunun için başına da insan getirilmelidir vurgusu üzerinde ayrıca değerlendirilecek bir durumdur. Ama bu durumdan istifadeyle cuma namazlara sahih olmaz demek cumayı da cemaat de kutbeyi de istemeyenlerin ekmeğine yağ çalar. Başım Hesap etmeni. Cemaat de namaz için mi? Cema evet, İmam şafi rahmetullahi cemaat imamdan ayrı 40 kişinin olması diyor. Ebu Hanife 3 kişi daha olsa namaz kılınır diyor. Cemaat cemaattir diyor. Evet, ama bu genelde yani sadece şeyle ilgili değil. Hmm, nedir o? Darül Harp meselesiyle ilgili bir mesele değildir. Bu geneldeki yerleşim merkezleriyle ilgili bir meseledir. Mesela yayla gibi. Ee, insanların geçici kaldığı yerlerde, işte geçici bir ay oturulan, bilinenle oturulan yerlerde bu şekilde üç kişi bir araya geldi, cemaat olabilir, burada cuma caizdir demek değildir. Evet. Buyur. Yolcuya cuma farz değildir ama yolcu cuma namazını iştirak ederek kılsa, öğle namazı üzerinden düşer, cuması sahiptir. Tamam Diyanetle beraber yani Müslümanların başını iyi bağlamışlardır. <gülüyor> Hayır yani bu yani hiçbir zaman gayri İslami bir idare Müslümanlar için üllül emr olamaz. Bu gerçeği bir vurgulayalım. Tamam nasıl hareket edilir ne yapılması lazım şöyle bir doğru, doğru hareket nedir bu ayrıca tartışırız. Ama tekrar ediyorum hiçbir gayri İslami Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen bir rejim Müslümanlar açısından üllül emr olamaz. Ya eyü'l-lezîne âmenû, atî'ullâhe ve atî'ur-resûle ul ve ulil-emri minkum. Secdan olacak. Anla secdeye gidecek. Allah yolunun yolcusu olacak. Allah'ın hükümlerini uygulayacak. Adaleti temin için çırpınacak, emaneti ehline verecek. Böyle böyledir. nokta nokta nokta. Ha, aklımda bir şey vardı. Cuma Cuma'yı kıldık ha. Yani geçici yerleşim merkezlerinde cuma olmaz. Anlaşıldı. Çoban evlerinde, yaylalarda bazı. Buyur. Orada kalanlar öğle namazı kılacaklar. Yani doğrusu o. Ama yaylalarda da belli merkezler var. Oraya toplanıp orada kılıyorlar. Yani bizde maşallah Kadırga var. Kadırga'ya bir gitseniz şimdi bir tane camisi vardı, iki tane olmuş. Cami şöyle. Dört duvarı var. Kaç dönüm üzerine ben de bilmiyorum. Büyük camilerden daha büyük. Duvarları var. Çatısı yok. Minberi çok güzel. Şey... Buyur. İstanbul'da ok meydanı kullanılırmış. Evet. Evet. Ha. Evet biz de dedim ya kadı, Kadırge'ye bir varıyorsun. Kadırge'ye gelen hiçbir imamı yok onun. Açık hava camisi. Bütün imamlar Emekli olanlar, tatile gelenler hutbesini cebine hazır koyuyor. Ondan bir geliyor bakıyorsun 20-30 dene imam çıkıyor. Sen geç sen geç Çok da güzel oluyor. Da... Bak oradaki cuma namazı iyi olur. Hayırlısı diyelim böyle. Dolayısıyla öğle namazı bir şey anlatacaktım. Hatırladım şimdi. Emevi camisine gittim. Şam'da Emevi camisi çok büyük bir cami. Eline çok büyük bir camisi. Gayet güzel bir hutbeydi hutbenin yarısında imam cıvıttı. Hafız esedi, idareçini, bilmem nesini başladı övgüler. Zaten biz anarşi yıllarının talebesiyiz. Bu dediğim 79 yılı. Ondan sonra kafamın tası attı. Bir kalktım ayağa. Terk ettim. Benle beraber 20-30'da talebe gelmişti. Hepsi çıktık camiden. Sonra bizi ikaz ettiler. Yaptığınız Çok dehşet bir hata. Buralarda sakın böyle bir şey. Bir daha teşebbüs etmeyin. Biz dediler siz, doğru, siz çıkarken biz korktuk. Neyse gittik. Ama camiden cumadan çıktık. Terk ettik namazı. Şimdi hani başka namaz olsa kılarsın şimdi alelacele başka cami arıyoruz. Mahalle aralarına daldık. bir şey. Abdurreze Koca Efendi var. Çok alim, zahit bir insan. Onun camisine düştük. Rast geldik. Camii güzel bir hutbe. Onun da hutbesi uzuncaymış. İyi ki uzuncaymış. Güzel bir hutbe dinledik. Gerisini de olsa. Arkasından cemaat işte farzı bitirince bir de caminin hem içini görüyorum, hem de biraz daha öne geçirerek namaz kılayım. Çünkü büyük bir hareketle caminin öndekiler geri geliyorlar. Şimdi madem ön baş alıyor ben de gidip önde kılayım dedim. Hemen talebe arkadaşlardan bir tanesi elimden tuttu. Abi dediler dur dediler. Hanefiler şafilere yer boşaltıyor. Önde namaz kılan bütün Hanefiler geri çekiliyor. Şafiler öne geçiyor. Vallahi ne kadar sevindim bilemezsin. İslam kardeşliği işte bu. Şafiler cemaatle kılıyor diye Hanefiler önden geri çekiliyorlar. Şafiler öne geçiyorlar. Birisi öne geçiyor. Zuhru akhiri cemaatle birlikte kılıyorlar. Vallahi sünnete kadar oturdum onları seyrettim. Ne güzel. Onlar bitirdikten sonra ben de sünnete kıldım. Sonra çok hoşuma gitti. Yani o manzaraya da şahit olduğum için daha sonra yine şahit oldum da ayrıca sevindim. Durmadan bize işte mezheplerin birbirle sürtüşmesini, birbir çatışmasını ya nerede bu çatışma oldu ben de bilmiyorum. Bu gündeme getiriliyor. İslam bu demek. Kardeşlik de bu demek. Yani çok hoşuma gitti. Allah, Allah için doğru bir davranıştı. <gülüyor> Buyur. Öyle yıkılıyorlar. Öyle. Zuhrahi'yle cemaatle kılıyorlar. Buyur. Ya bize göre onlar şöyle. Cuma namazı eğer şartları gerçekleşmiyor da sahih değilse bu namaz da kılınmalıdır manasında. Bizde biliyorsunuz Zuhrahi'nin Üçüncü ve dördüncü rekatında Bambu sure okunmasa daha evladır. Farza benzemesin diye. Niye? Farz kanaatimiz daha yüksek olsun diye. Yani öyle bir anlayış da var. Tamam. Cuma namazı böyle kılınır. Bayram namazına kaldık yani geç bile kaldık. Her ne kadar soru aralara sıkıştıysa da bayram namazını haftaya kılalım. Tamam. Tamam. Evet. Cuma'da birinci rekata yetişemeyenler iki, ikinci rekatın Rükusuna kadar Cuma'ya yetişen ve yetişmiştir. Tamam. İkinci rekatın cuması, ikinci yetişenler kalkar birinci rekata iade ederler. Ama kaydiye yetişenler ve ikinci rekata yetişemeyenler insanlar hakkında şafilerin kanaati nedir? Bu insanlar Cuma niyetiyle başlarlar, öğle niyetiyle bitirlerdir. Evet dörde tamamlıyorlar. Şafii'ler dörde tamamıyor, Hanefi'ler ikiye tamamlıyor. Hatta e, şeylerde biz e, e, Şafii'lerde bir bulmaca dedim ya, değil mi? Bir bulmaca var. E, salleytu gayrema nawaitu diye. Niyet etmediğim bir namazı kıldım diye. Niye cumaya niyet ediyor? Öğle namazı kılıyor. Niye kaçırdığı için? Yani ilk ilk iki rekatını kaçırdığı için. Evet. Salleytu gayrema öyle. İnşallah bunları pay paylaşırız senç yani şey olarak ama ee, doğru Cuma'yı yeniden sonradan yetişenlere cemaatin hutbe dinlememesi ya yani din dinlemiş olması yetişemeyen insanın da hutbesi yerine geçer. Böyle. Eh, eh. Zaten arada şöyle böyle etti sordular değil mi? Çaktırmadan. Ben bir taraftan başlayayım. Sansür çalışıyor ona, ona göre. Ama düzgün sor. <gülüyor> Tabi hemen geldi. Zuhri Akir Namazı'nın son iki rekatında damu sure okunur mu? Hanefilerde damu sure okunması daha doğru. Şafiilerde okunmaması daha doğru. Özeti bu. <gülüyor> buyur. <gülüyor> Ferde, ferden kılın. Buyur. Okunması. Okunması. Harafilerde okunması, şafilerde okunmaması yanlış anlamayın. Kıyamda ayakların duruş yönü nasıl olmalıdır? En doğru olan kıbleye doğru olmalıdır. Ama kıbleye doğru olmasa da işte sağ sola olsa namaza tesir etmez. Ama doğru olan ayakların kıyam halindeyken kıbleye doğru olmasıdır. Tesettürü hanımların teni göstermeyen ama ten rengi çorap giymeleri veya kabahavret olması nedeniyle dizden altını ten rengi çorapla göstermelerin hükmü nedir? Ee, i̇çi şeffaf. Yani ten rengi ayrı, içi gösteren ayrı. Ama içi gösteriyorsa namaz sahih değildir. Tamam. İçi şeffaf, örtü kabul edilmez. İçi gösteriyor demektir. Ama içi göstermiyor ama kendi ten renginde bu da doğru değildir, mekruhtur. Anlaşıldı. Mekruhtur. Doğru doğru bir davranış değildir. E, zihinlerde vehim uyandırır. E, böyle yapmamalı, yapılmamalıdır. Ama namaz e, namaz ten direk görülmediği için caizdir. Onlar namaz için sormuyorlar. Genel hüküm olarak sormuyorlar. Öyle mi? Genel, genel hükümde de aynı şey genel hüküm içinde geçerli. Çünkü <gülüyor> veh vehme de sebep oluyor. Ayrıca bir de tabi Çorabın dizine, dize kadar olan yer yani etek dize kadar da altı görünüyor ise ayrıca vücut şekli belli etme de var. Sadece teni görüp görme vücut şeklini de belli ediyor. Doğru değildir. Mescid-i Aram'da kılınan vitir namazına nasıl uyacağız? Hanefi mezhebine göre şöyle nadiren de olsa Mescid-i Haram'da da Medine'de de 3 rekat olarak kılınıp selam verildiği var. Bunu çok yapmıyorlar. Daha ziyade iki rekat kılıp selam veriyorlar. Sonra kalkarak tek rekat kılıyorlar. Bu masaya yatırıp müzakere edildiğinde böyle kılınan bir namaza hanefilerin uyması doğru değildir. Buyur. Duaya oturduğun yerden et. Evet, katılıyoruz biz de güzel oluyor. Yani hatta yani bu konuyla ilgili olarak bir hoca efendinin bize kırgınlığı da var. Yani doğru değildir uyamaz çünkü kaynaklarımız bunu böyle gösteriyor dediğim için. Ama öyle yani bu iki sebepten uyamaz deniliyor. Birincisi onlarda sünnet birincisi vaciptir. Vacip niyetiyle kılan sünnet namaz kılana uyamaz güçlü e, zayıfa bina edilmez deniyor. Ama mesela bu yönden olsaydı uyabilir derdik. Neden uyabilir derdik? Şu sebepten dolayı. Evet biz vacip diyoruz. onlar sünnet diyor ama Allah katında bu namaz tek hükmü. Dolayısıyla sünnetse de uyabilir, vacipse de uyabilir. Böyle olsaydı diyecektik ama iki rekattan sonra selam verip kalkıp tek namaz kılması, tek rekat hanefilerde yoktur. Bu şekildeki bir namaza uymak doğru değildir. Kaynaklarımızda, dürerde hatırlıyorum ben. E, bu konuda açık ibare var. Yine e, Fethül Kadir, Kemalettin İbni Hümam'ın e, kitabında da bu konuyla ilgili net bilgi var. Evet. Ama şöyle diyeyim. İki rekat onlarla beraber ne yaparız? Bir nafile namaz kılabiliriz. Onların duasına biz de amin diyerek iştirak edebiliriz. Bunda sıkıntı yok. İmam Şafi'ye göre cuma namazı 4 artı 2 artı 4 artı 4. Böyle mi? Hayır değil. Yani zuhur-i cuma namazından değil. Böyle ama. Böyle ama böyle değil. Yani cuma namazı 4-2-4 şeklinde bu ayrı, zuhru ayrı bir namazdır. Yani eğer cuma sahih değilse diye kılınan bir namazdır. Evet. Son dört rekatı cemaatle kılmayı tek başında kılınabilir. Elbette ki tek başına kılınabilir. Ya da ne yapmalıyız? Bunu paylaştık ya zaten. Yani şu şeyi de paylaştık. Sabah namazının ikinci rekatında Fatiha'dan sonra zamm okumayı unuttuğumuzda ne yapmalıyız? Seyir secdesi. Niye? Vacip terk et. Seyir İki kişiden oluşan toplulukta Cemaatle kınılır mı? Elbette. Elbette. İki kişi cemaat olan. o zaman ne olur? İkinci kişi imamın sağına durur. O şekilde namaz kılınır. Anlaşıldı? Akşam namazında üçüncü rekatta yetişen kişi nasıl kılar? Bir daha anlatır mısın? Evet karışık. Üçüncü rek... Anlatayım efendim. Üçüncü rekatta imamla kıldı mı? Kıldı. Oturdular beraber. İmam selam verdi bu kalktı. Bir rekat kılar, oturur. Tamam. Fatiha e ve Dammu Sureli, işte okuyor, kılar, oturur. Oturdu, tahiyyat teşeritten sonra kalkar, yine Fatiha, e, Dammu Sure, yine oturur. Anlaşıldı. Üçünü de, birincisi imanla beraber tek kılar. Sonra diğerlerini tek tek kılar. Aralarında oturarak kılar. Anlaşıldı böyle. Akşam namazını üçüncü ha, bunu okumuştuk. Evinde Ayrı olan birinin, evinden ayrı olan birinin eğer evime gidersem şu ay şu kadar para fakire vereceğim diye Allah'a adak adaması, ona evine gittiğinde bunu yerine getirememesi durumunda ne yapmalıdır? Üzerinde boş kalır. Bu nevi gücünüzün takatınızdan üstte adakta bulunmayın, sizi mahkum eder. Onun yerine kardeşi bu parayı öderse olur mu? Kardeşi kendine versin kendi ödesin. Olur. Yani kardeşinin ödemesi olur işin garibi ada bu adı fatura kardeşine çıkacak ayrı bu konu evet bir bir kardeşimiz bir zamanlar bir yanlış soru sormuştu her yazdığı kağıtta aynı şeyi yazıyor yanlış soru soran hocam kertenkele öldürmen hükmü nedir Mahmut Hoca ve Cübere Hoca naklettiğine göre bir vuruşta öldürürsen neyse gelsin okumayın şu kadar saat şimdi e, görüyorum şu an. Şimdi şöyle diyeyim. E, kertenkele diye kertenkelenin cinsleri var. Baras hastalığına sebep olan bir kertenkele var. Vezagah adı adıyla anılan bir kertenkele var. Peygamber efendim bununla ilgili bir hadis var. Bu kertenkeleye yöneliktir. Ayrıca şekerlere ve benzeri evdeki malzemelere bu kertenkelenin dadandığı ve o alacalı hastalığına da sebep olduğu biliniyor. Yani zarar veren bir kertenkele ise o öldürülebilir. Zehirli kertenkeleler de vardı biliyorsunuz öldürülebilir. Bir vuruşta iki vuruşta öldürme de hayvana eziyet çekmeden öldürmeyle ilgili yani işkence etmeyin. Yani bir vuruşta öldürün manasınadır. Yoksa e, şey değil e, nişancılığı artırmak konusuyla ilgili değildir. Hayvanın eziyet çekmemesiyle ilgili bir hadisedir. Ve o hadisin aslı vardır. Bir Buyur. Değil. Değil. Değil. Değil zehirli kertenkeleler daha ya da biraz sulak yerlerde ve benzeri olur. Bayanların cuma namazı kılmasına yönelik söz söyleyen bazı kimseler Kur'an'da cinsiyet ayrımı yok. Bayanlara da farz diyenler var. Bu durum bayanlara bazen rahat batıyor. <gülüyor> şöyle Cenab-ı Allah farz kılmamış. ille gelip yani bayanlara farz olsa şöyle diyelim. Evdeki çocuğu kim avutacak? Yavru ağlıyorsa anne gitme diyorsa, eteğine sarılıyorsa evde ya, şuydu buydu Farz değil. Ama farz değil. Gelip camiye çıkılırsa bayanlara uygun yer varsa caiz. Namaz, namazdan men edilmezler. Ama gelip kılarlarsa caiz. Yolcu da olduğu gibi, demin sorulduğu gibi caiz. Ve namazı geçerli. Ama üzerlerine ille de cemaate gelmesi, cuma kılması vacip değil. İyi ki vacip değil. Buyur. Biz yer bulamıyoruz bir yer. Evin ona ihtiyacı var ikiye. Çocukları da alıp geleceksin o zaman. Ne yapacaksın? Aile, herkese dolduracaksın. Geleceksin. Şimdi bana telefon, telefon ediyor birisi bir de hesap sorur gibi konuşuyor. Ya yani biraz da tamam yani bizim öyle bir iddiamız yok ama yani bir ilim ehlini sormaya ehil görüyorsun. Bir de ona çıkışıyorsun. Yani ya o adam ilim ehli değil ya sen sen soru ehli değilsin. Yani bir tutuşu şey yapalım. Böyle böyle değil mi? Nasıl böyle söylersiniz? O zaman sen söyle. Ben söylemeyeyim Sen söyle. Şimdi işte ya eyullezine amenu cenabala ey iman edenler diyor. Kadınlar iman etmiyor mu da cuma namazı kılmıyor. Şimdi cevap da böyle. Biz usul okuyoruz, fıkıh okuyoruz niye? Bunun için okuyoruz. Nasıl hüküm çıkardı diye okuyoruz. Cenab-ı Allah ya eyullezine o katilullezine yalunakum minel kuffar ey iman edenler. Karşı duran size gelen, hemen yanınızda yaralan, size diş bileyen kâfirlere savaşın diyor. Hanımın eline niye silah verip de cepheye göndermiyorsun? Orada da iman edenler diyor. Demek ki ya eyyüllezine amenü diyen herkesin savaşması lazım. Bu mantıkla değil yani hüküm böyle çıkmaz. Bir ayetten çıkmaz. Yani Allah Resulü'nün uygulamasından çıkar. Şu çıkar bu çıkar. Diğer ayetlerden çıkar. Dolayısıyla bütünü bütününün üzerinde düşünmek lazım. Cinsiyet ayrımı yok. Yani Allah, Allah Resulü bütün kadınlar cumaya gelecek dememiş. Cumaya getirilmemiş. Ayet-i Kerimelerden kimse hiçbir arimde bunu böyle anlamamış. Şimdi yeni yetmeler oturuyorlar Kur'an-ı Kerim'den kendilerine göre yuvarlak cümlelerden nasıl bulanıkça çıkar onu. Tekrar ediyorum Cenab-ı Allah yani hanım evinin ona ihtiyacı vardır. Çoluk çocuğun ona ihtiyacı vardır. Evde yaşlı nineler, yaşlı insanlar varsa onların ihtiyacı vardır. Kapının kapı açık olmasına ihtiyaç vardır kısaca bir görev taksim yapmıştır. Hatta Cenab-ı Allah yaratıp fıtratlarını da buna göre yaratmıştır. Onun dışında da kapıyı kapatmamıştır. Gelen namaz kıyasın, etsin gitsin. Bunu cenderin altına sokmaya çalışmanın bir manası yok. Doğru da değil. Evet. Evet. Evet, Yok hayır yani şöyle başka da var yani doğru yani erkekler cihada gidebiliyor şu edebiliyor bu edebiliyor. Ama onun çoluk çocuğuyla ilgilenmesi, aileyle ilgilenmesi, evinin derli toplanmaması, şöyle deyin e, evine sahip çıkan bir insan olmasa bir insan cihada nasıl gider? Evet Onu, ondan düşününüz, bakınız yani Yahudiler kadınlara saldırmak istiyorlar. Kadınlara saldırılsaydı eğer cephedeki asker durabilir miydi? Yani kadın, onları emniyete alıyor ondan sonra. Cepheye kadın çoluk çocuk götürmek ayrıca ayak bağlayıcıdır. Dolayısıyla onları bırakıp gidemezsin. Manevralar yapamazsın. Vurkaç yapamazsın. Kuşatma yapamazsın. Devamlı onları koruyacaksın. Edeceksen gideceksin. Her şeyin hayatın kendine ait bir mücadele şekli var. Onlardan kopmayacaksın. E, bunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz. E, dolayısıyla kadınların gördüğü hizmet kendine karşı bir ecir kazandırır. Yani aksi e, vebal kazandırır doğru da olmaz. Ama e, bu sadece kadınlarla ilgili bir mesele de değil. Fakirler de geliyorlar yara su atıyorlar. Bir cihad ediyoruz zenginler de cihad ediyor. E, biz namaz kılıyoruz onlardan namaz kılıyor. Biz şunu yapıyoruz zenginler de yapıyor. Biz şunu yapıyoruz zenginler de. Ama onlar hacca gidiyor varlıklılar biz hacca gidemiyoruz. Onlar zekat veriyor biz zekat ve onlar bizim önümüzde. Aynı şey fakirler için var. Zenginler de herhalde şöyle gelmemişler ama gelebilirlerdi. Yarısı onların malı yok. Namaz kılıyorlar, onunla uğraşıyorlar. Biz malla boğuşmaktan namaz kılamıyoruz diyebilirlerdi. Şimdi aynı gün Sapanca'da bir yerdeyim. İki zengin arasında konuşuyor. Ya diyor, malım mı var, derdim var. Şunu şunu şöyle yaptım, şöyle oldu. Böyle oldu. Dertleşiyorlar kendi aralarında. Kulak misafir oldum. Aynı gün İstanbul'a geldim. İstanbul'da da iki fakir konuşuyorlar. Ya şu parasızlık yok mu diyor. Adamın canına tak diyor. Dedim fakiri de dertli, zengini de dertli. En iyisi orta halde olacaksın galiba. Hiçbirine karışmayacaksın. Ama öyle onlar da Peygamber Efendi biliyorsunuz onun üzerine onlara tesbihat öğretiyor. Zenginler duyuyorlar. Zenginler de yapıyorlar aynı şeyi. Geliyorlar Ya Resulallah, onlar da öğrendi. Onlar da şey yapıyorlar. Cenab-ı Allah'ın bu onlara lütfu diyor. Yani mal onları boğup da bunlardan uzaklaştırabilir de. Boğmamış bu insanları Allah için zikrediyorlar. Allah için e, zekat veriyorlar, Allah için cihad ediyorlar, Allah için e, nasılıyım hacca gidiyorlar. Bu da güzel bir şey. Yani kadın kendine verilen imkanlarla ibadet ederse, kocasının da diğer insanları erkeklerin kat kat işini alabilir. Erkekler de öyle. İnsanlar birbiriyle eşit değiller. Herkesin kendine imkanları var, sıkıntıları var, sevinçleri var, huzurları var, gerginlikleri var, sinirler var. Şimdi bir insan çıkabilir, Ya Rab niye sen beni sinirli yarattın? Ona kafamın tasa atıyor bir laf söylüyorum, Buna kafamın tası bir laf Halbuki bunu zapt edecek irade de vermiş Cenab-ı Allah ona. Herkes kendine bahşedilenlerle nedir? Mesuldür. Camide cemaate geç yetişen bayanlar anlattığın şekilde namazın cemaatle tamamlaması mı? Yoksa bayanlar kendileri ayrı durak namaz kılmaları mı? Daha eftaldir. Eğer bayanlar o camide bayanlara da, bayanlar da namaz kılıyor. Bu da biliniyor ise, imama, imam onlara da niyet ediyor ise doğru olan imama tabi olarak namazlarını anlattığımız şekilde kılmalarıdır. Doğru olan mıdır? Ayrı namaz kılmaları çok doğru değildir. Hutbeye kılıçla çıkmak sünnetten midir? Fethedilen diyarlarda hutbeye kılıçla çıkmak sünnettendir. Sünnettendir. Özellikle de İstanbul'da. Yani kaç gün toplar bu surları dövdü, kaç şehit verildi bu topraklar almak için doğru olan kılıçla e, hutbeye çıkılmasıdır. Şimdi efendim e, dışımızdaki insanları rahatsız ettiği için bizim kılıcımız artık çıkılmıyor ama biz e, Beyazıt Camisi'nde Abdurrahman Gürses Hoca Efendi hutbeye kılıçla çıkardı. Biz de sırf o kılıçla hutbeye çıkıyor diyoruz onun yani onun hutbesine giderdik o da hutbeyi öyle uzatırdı ki orada sorma o ayrıca. Evet. Ama tırf yani kılıçla çıkıyor, bu sünneti ihya ediyor diye giderdik. Hutbede halifelere dua okumak kaide midir? Hayır, kaide değildir ama güzel bir şeydir. Hutbe, dua şöyle, tutma, dua yani Ya Rab hayırdan ayırma, yani dua da yağ çekme duası olmayacak. Yani hata, dolayısıyla e, hayırda, adalette e, sevk edici dualar olacak. İnsana bu da tesir edersin. Biz şimdi hangi halifeye dua okuyacağız? Bulursak hep beraber okuyalım. <gülüyor> şimdi biz şimdi dar bu harfde mıyız? Yani sorunun içerisinden sonra biz Müslümanların diyarındayız. Bu diyarı kimseye vermeyiz. Ama Türkiye'ye dar harp ifadesi kullanmak zor bir ifade. Yani Türkiye şu açıdan bir kere İmam Şafi'ye göre caiz değil. İmam Şafii'nin kanatı çok güzel bu konuda. Bir belde diyor İslam ülkesi olmuşsa ondan sonra Müslümanların elinden çıksa bile Müslümanların yitik malıdır. Bir daha küfür diyar olmaz diyor. Küfür diyar olmaz. Müslümanların yitik malıdır. Gerisin geri kazanmak için uğraşılır. Endülüsü dahil bunun içerisine. Müslümanların yitik malıdır diyor. Tamam. E, hanetilerde yeniden küfür ve küfür ada İslam mahkemeleri kalmazsa, İslam emniyeti güveni kalmazsa, ahkam değişir de küfür ahkamına tamamen bürünürse bir de imameyinin görüşü çevresinde artık küfür topraklarının arasında kalırsa o zaman e, İslam diğeri olmaktan çıkar diyor. Bu da karışık Türkiye için. Neden karışık? Tamam bir küfür topraklarının ortasında değil. İki ortasında değil ama bir tarafımızda Suriye var. Hangi diye ona ne diyeceğiz? Irak var ona ne diyeceğiz? Karma karışık bir durum. Ya do, Dolayısıyla zor bir durum. Ama şöyle bakın Türkiye'ye bu çerçeveyi çizdikten sonra, üzerinde ben çok çok aradım, ettim, taradım, ettim, gittim. Onu anlatmayacağım da, şunu söyleyeceğim. Türkiye eğer darıl küfür demek kolay. Allah'ın hükmü uygulanmıyor. İslam'a düşmanlık yapılıyor. Şu yapılıyor, bu yapılıyor. Yani başa geçenlerin çoğu yakın tarihlere kadar İslam düşmanıydı. Şöyleydi, böyleydi. Hepsini sıralarız. Çok kolay bu maddeler sıralamak. Sonra Türkiye'ye darül harp dediniz ve küfür diyarı dediniz peşinden gelen ahkama bir bakıyorsunuz tüyleriniz ürperiyor. Onu Türkiye'de uğrarsanız Türkiye'nin yapısı onunla asla uyum temin etmiyor. Yani bir beldeye sadece darul hüküm di vermek, bunun delillerini sıralamak kolay. Sonra darul uh, harp diye hüküm verdikten sonra gelen ahkama bakıyorsunuz. Türkiye'nin yapısıyla uyuşmuyor. Dehşet bir onun da gereğini yapmak gerekiyor. Evet. O zaman duruyorsunuz. Şimdi durduğunuz için Abdülfettah Ebu Güdde Hocaefendi son devirlerin en iyi alimlerinden biriydi, bunu bilesiniz. Yusuf Karadavi, daha ziyade ülkemizde tanımıyor ama Karadavi'den Abdülfettah Hoca on kömürük en az yüksek bir insandı. İlmen yüksek bir insandı, ciddi derecede bir behresi vardı. Ahmet Fehmi Ebu Sünni Hocaefendi vardı, fıkıhta bir numaraydı, insanımız onu neredeyse hiç tanımadı. Onlarla bu konuları dertleştiğimizde de, yani inşallah darül Müslümanların diyarıdır ifadesini kullanıyorlardı. Böyle bir ifade şeyde yok ama hakikaten düşündüğünüzde bu ülkelerin yapısı peşinden gelen ahkamda düşünüldüğünde darul Harp demeye insanın dili varmıyor. Bu doğru değildir. Geniş düşünmemiz lazım. Ufukumuzun geniş olması lazım. Mesela sadece mevcut rejimleri tasvip manasıyla veya böyle bir gafrete düşmemiz manasıyla değerlendirmemeli. Hadiseler enine boyuna fıkıh o demek. O değerlendirerek karar öyle verilmelidir noktaladık Allah'a emanet olun saatten buçuk